إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 اللهم انت عدودي وانت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوتنا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم ازدنا علما اللهم ازدنا علما اللهم ازدنا علما Allahumma fakıhna fiddeini, Allahumma fakıhna fiddeini, Allahumma ve Assalamu Allahın selamı, rahmeti, mevfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah azim şan, hakkı hak olarak tanıtırıp ona tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Hamd ancak Allah içindir, ona hamd eder, ondan yardım ve mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden ona sığınırız.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 Allah işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab 70-71. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, işlerin en kötüsü ise sonradan çıkan işlerdir sonradan çıkan her, işte her şey bit'at, her bit'at sapıklık, her sapıklık ise dala ateştedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. dedi ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed aleyhisselatü ve yoludur. O sözlerin en güzeli olan Besmele-i başlıyoruz. O Besmele ile ilgili bir <gülüyor> acizane bir şey yapmış olduğum bir şiiri size okumak istiyorum inşallah. Bütün hayırların başı besmelededir. Bunu bilenler çok az bir memledendir. Besmele sizler şeytana olur maskara yatarken, kalkarken, yerken benziyor hayvanlara. Besmele sizlerin sofrasında şeytan semizler amelleri götürür, sevapları temizler. ''Sofranın kırıntılarını şeytana bırakma, zayıflat o mel'unu, ona aldanma. Besmelesiz her işin sonu hüsrandır, vesveseyi sana veren mel'un şeytandır. Müminin sofrasında besmeledir başır, hamd ile bitirir şeytana bırakmaz aşı. Helaya girerken şeytana yer bırakma, o ezadan Allah'a sığınmayı unutma.'' Yatağına girerken besmeleyi unutma Şeytan seni hak yoldan uzaklaştırır unutma Ehline gidersen besmeleli kalkan ile var Vermesin o melun zürriyetine zarar Besmele şeytanı eder tarumar Her mümin besmele ile şeytana bir tokat atar Besmelesizler şeytana olur maskara besmele ihmal ile benziyor hayvanlara, Huzuri ilahiye gider yüzü kara, Sarıl besmeleye daha gitmeden mezara. Kur'an'ın her suresinde besmele vardır, Kendi adıyla anılsın müminlere ihtardır. Besmele-i şerife her derde devadır, O Rahman ve Rahim ismi hudadır. Besmele ile başlayan her mümin, Yeryüzü olur ona geliş zemin. Bütün korkulardan olur emin. Bu müjdeyi veren Cibrili emin. Besmele şeytana karşı kalkandır. Nikahsız nice insanlar veledi zinadır. Ahir zaman alameti bina ve zinadır. Zina Allah'ın emrine karşı isyandır. Euzu besmele ile devamlı oku ver karar. O mel'un şeytandan sana gelmez zarar. O duydukça kaçmak için yer arar. Mübarek bir kelimedir ona ok gibi saplar. Besmele her işte bereketin başıdır. Müminin hem katı hem de aşıdır. Berzah aleminde onun yoldaşıdır. Müminin hem gözü hem de kaşıdır. Besmele Kur'an'ın bir ayetidir. Müminin hem kemiği hem de etidir. Hem tadı hem lezzetidir. Mümine Allah'ın bir rahmetidir. Suyu içerken besmele ile başla. Hemen kafaya dikme yavaş yavaşla. Acele etme üç kere tekrarla. Senden razı olur alemi huda. Yazı yazarken besmele ile yaz. Besmelesiz yazılar sevap olamaz. Katip melekleri nazara almaz. Bereketle donanır besmeleyle yaz. Evinden çıkarken de ki Bismillah. Sonra de ki la havle ve la kuvvete illa billah. Bütün işini kola kolaylaştırır Allah. Yeminle söylerim ki vallah ve billah. Bineğine binerken o mübarek sözleri tekrarla Dilin hep alışık olsun, onu tekrarla. Mümine yakışan budur, devamlı tekrarla. Bütün hayırlı işlerinde tekrarla. Sakın ola ki, günah ve masiyete besmele çekme. Sakın ola ki, bilmeden Rabbine isyan etme. Tevbesiz bir cesed ile Rabbine gitme. Dilin hakkı konuşsun. Dilsiz şeytan gibi Rabbine gitme. Evet bu sizde de vardır. Hepinizde de var. Bir Mustafa Efendi de yok. Siz kendi e, şeylerinize bakın. O siddilerinize. Şiirlerle yükselen imanın sesi. Bu var. Bu aşağı yukarı bayağı bir yüz sayfadan ibaret. Bu sana bir bölümünü okudum. Evet. Evet. Evet, şimdi e, geçiyoruz e, meselemize dedik ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed aleyhisselatu vesselam'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan çıkan bitatlardır. Sonradan çıkan bir her bitat sapıklık, her sapıklık ise sahibini. Ateşe götürüyor buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> evet. Şimdi Dört büyük imamın Akidesinden bahsediyorduk. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kader hakkındaki görüşlerine kalmıştık. Bu birkaç maddeyle sayıyor. Bir, Adamın birisi Ebu Hanife'ye gelip onunla kader tartışmaya, kaderi tartışmaya başladı. Bakın bu kader hakkında çok insanların ayakları kayıyor. Adam gidiyor mesela bir kaza geçiriyor. Ya şunu yapmasaydı, adam şuraya gitmeseydi kaza geçirmeyecekti takdir olacaktı. Onu onu fikir olarak ileri sürmenin hiçbir anlamı yok. Ebu Hanife adama kadere çok dalan tıpkı güneşin içine baktıkça hayreti artan bir adam gibi olduğunu bilir misin dedi. İki, Allah daha olmadan olan, olmadan önce var olacak şeyleri biliyordu. Senin benim onun bunun mesela işte bunu tartışmaya ne gerek var ki. Olacak zaten. Düşen bize düşen o işe teslimiyet göstermek Üç Allah olmayan şeyle şeyi olmadığı zamanı da bilir Onu var ettiğinde de Onun nasıl olacağını da bilir Allah var olan şeyi Varlığı halinde bildiği gibi Onun nasıl yok olacağını da bilir Dört Kader levh-i mahfuzdur Yani bir insanın takdiri ezelisi Levh-i mahfuzda kayıtlidir Nereye gidecek? kimi levlenecek, nerede ölecek, nerede doğacak, ne yiyecek, ne içecek o levh-i mahfızda kayıtlıdır. 5- Allah'ın kaleme yazmasını emrettiğini ikrar ederiz. Allah kaleme yaz demiş. Kalemde ne yazayım yarabbi demiş. Allah da kıyamet gününe kadar olacak olan şeyleri yaz diye. Kaleme emrediyor. Demiştir. Yaptıkları her şey kitaptadır küçük büyük her şey yazılmıştır kalem suresi ayet 52 ile 53 ayetleri bunu beyan eder 6. dünya ve ahirette her şey onun meş'iyeti yani dilemesiyle olur Allah neyi dinerse olur kun fe yekun ona bir şeye kun emrini verir kun ol fe yekun o da onu verir Evet. 6. Allah eşyayı yoktan var etmiştir 7 özür dilerim 8. Allah yaratmadan önce de yaratıcı idi. 9. Kulun ameli, ikrarı ve bilgisiyle mahluk olduğunu ikrar ederiz fail mahluk olunca fiillerinin de mahluk yaratılmış olması daha uygundur. 10. Kulun hareket ve davranışları onun kesbidir yani çalışmasıdır onu yaratan Allah'tır Hepsi Allah'ın meşiyeti, ilmi, kazası ve kaderiyledir. 11. Kulun her davranışı ve duruşu gerçekte onun kesbidir, onun çalışmasıdır. Allah onun meşiyeti yani dilemesi, ilmi, kaza ve kaderiyle yaratmıştır. İtaat sayılan amellerin hepsi Allah'ın muhabbeti, rızası, ilmi ve meşiyeti iledir. Günahlar ise onun ilmi Kazası, takdiri ve meşiyetiyle olup, sevgisi, rızası ve emretmesiyle değildir. Bakın, adam şimdi mesela diyelim ki kalkıp çıkıp şöyle diyemez. Ya ben içki içiyorum ama ne yapayım? Kaderimde bu yazılıdır. Hayır diyemez. Çünkü sen kendi emelinle onu işliyorsun. Onu sana Allah işle demiyor kaderinde yazılmışsa mutlaka olacaktır ama fakat sen de o işe vesile oluyorsun gidiyorsun onu yapıyorsun ya kaderinde eğer ki işte yazmasaydı ben kumar oynamayacaktım içki içmeyecektim işte affedersiniz cinaya gitmeyecektim fuhuş yapmayacaktım şunu yapmayacaktım gibi bunları kadere bağlamak yanlış üstüne bir yanlıştır yani Allah'a iftira etmek demektir yani 12 Allahü Teala insanları küfürden ve imandan salim fıtrat üzere yarattı sonra onları Hitabe onlara hitap ederek emredeceğini emretti yasaklayacağını da yasakladı. Kafir olan kendi fiiliyle hakkı reddedip inkar etmiş ve küfre girmiştir. Böylece Allah onu hüsrana uğratmıştır. İman eden de kendi fiili ve ikrarıyla Allah'ın yardımıyla iman etmiştir. Yani her ikisinin de yaptığı Allah'ın meşiyetiyledir dilemesiyle ama Allah hiçbir zaman bir insana sen kafir ol emrini vermez sen git şu günah işte emrini vermez o kuşunun kulun kendi kesbidir kendi çalışmasıdır evet 13 Allahü Teala insanları Adem aleyhisselamın sülbünden zer suretinden çıkarmıştır sonra onlara akıl vermiş ve Kendilerine hitap ederek onlara imanı teklif etmiştir. Küfre girmelerini yasaklamış. Onlar da Allah'ın rububiyetini, Rablığını ikrarla kabul etmişlerdir. Ve bu da onlara, onların Allah'a olan imanlarıydı. Onlar bu şekilde fıtrat üzere doğarlar. ''Eles tu bi rabbikum'' ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sorduğunda kullar da dediler ki ''Bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimiz'' ikrar ettiler. Şimdi Cenab-ı Hak o ayetkerimede buyuruyor ki niye diyor ben bunu mesela efendim söyledim? Çünkü kulun nefsi kendi kendi nefsine şahitlik yapsın. Kendisi kendisine şahitlik yapsın. Kıyamet gününde benim bu ahitte, bu verdiğim sözde haberim yoktu dememesi için kendi nefsini kendisine şahit tutuyor. Evet. Onlar bu şekilde fıtrat üzere doğarlar. Kim kim küfreş saparsa kendi fiiliyle sapmıştır. Zira bu kimse verdiği sözü değiştirmiştir. E demek ki o kişi ne yapmıştır? E bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Bize ikrar ettik. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bize neyi emredersen boynumuz eğiktir. Neyi yasaklarsan biz ondan kaçınırız demek suretiyle bütün emir ve yasaklarda Allah'a biat etmiş ettik. Yani söz verdik. Ona dedi ki ya Rabbi sen bize neyi yasakladıysak biz o yasak ettiğin şeyden kaçınacağız. Neden sakındırdıysan biz o efendim emrettiysen o emrettiğin şeylerde de yapışacağız. Evet. Kim küfre saparsa kendi fiiliyle sapmıştır. Zira bir kimse verdiği sözü değiştirmiştir. Kim iman edip tasdik etmişse bunu bunun üzerine ölür. İman eden içinde ailedir. Kimse verdiği sözü efendim bunun üzerine ölür. 14 eşyayı takdir edip onlara birer ölçü tayin eden de Allah'tır. Dünya ve dünyada ve ahirette olan her şey ancak onun dilemesiyle vardır. Bunun meşiyeti, kaza, kaderi ilmiyle ile levh-i mahfuz'da o yazılmıştır. Kullarından hiçbirinin ne küfre ne de imana zorlamıştır. Hiç kimseyi dememiştir ki işte sen illa imana geleceksin illa küfre düşeceksin. Ne yapmıştır? İra, cüz irade vermiştir. Küfür ve iman insanların kendi fiilleridir. İsterse küfür yolunu seçer, isterse hak yolunu seçer. Kendi fiilidir. Allah küfre giren kimsenin küfre, küfre girenin küfre girdiği andan kafir olduğunu bilir. Eğer bundan sonra iman ederse onun iman etmesi üzerine o, o, o, o şekildeki bir halini, halde olmasını da sever. Ve bu esnada Allah'ın bilmesinden hiçbir değişiklik olmaz. Evet buraya kadar Hazreti e, efendim, Ebu Hanife Hazretlerinin kader hakkındaki görüşüydü. Bundan sonra iman hakkındaki görüşü. Bakın dikkat buyurun. Bir, iman ikrar ve tasdiktir. Bu imanı tarifidir. Ebu Hanife Hazretleri yapıyor. İman ikrar ve tasdiktir. Yani hem dil ile ikrar eder kalben onu tasdik eder. Nasıl ki diliyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu dediği gibi kalbede kalbe de onu istihkak etmesi lazım. Eğer etmese münafıktır. Nauzu Bu da e, kafirlerle beraber haşr olacak. Akaiden münafık kafir hükmündedir. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede efendim cehennemin en altındakiler münafıklardır diyor. En altındakiler. İki İman ile ikrar azalar ile tasdiktir. Bakın ikrar yalnız başına iman olmaz. İman ile ikrar azalar ile de tasdiktir. Yani kişi eliyle de imanını mesela imanlı olduğunu göstermesi lazım. Harama uzatmaması lazım. Gözüyle de mesela efendim harama göz bakmaması lazım. Kulağıyla harama çalgıya mesela çalgının birçok mesela efendim bazı hadisler mesela çelişkili olmakla beraber mesela biraz yani sanki böyle işte helalmış harammış gibi aslında bazen mesela bu noktada ulemalar mesela bu işin ehli olanlar bu işin nerede helal nerede haram olduğunu bilirler. Mesela bazen bir noktada helal ve haram noktasında mesela çalgı bir tarafta sanki böyle şeymiş gibi mübahmiş gibi efendim böyle bir rivayetler gel gelebiliyorsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda diyor öyle bir efendim şey gelecek ki diyor insanlar efendim içkinin, çalgının adını değiştirecekler ve bunun helal olduğunu söyleyeceklerdir. Ve buna mesela onları reddediyor. Ve buna benzeyen çok hadisler vardır. İşte onun için kulağıyla da onu reddeder. Diliyle onu reddeder. Ve o imanı tasdik eder. Ne diyor? İman dil ile ikrar azalar ile tasdiktir. Bakın azalar onu tasdik edecek. Şimdi adam diliyle efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bak bu İslam dininin temelidir, ana temelidir. Bütün meseleleri çevirin, evirin, getirin bu kelimeyle, kelime-i mesela noktalanıyor. Niye? Ya Rabbi senden başka ilah tanımıyorum. Ya Rabbi senden başka kanun, kanun koyucu tanımıyorum. Ya Rabbi senin dininden başka din tanımıyorum. Ya Rabbi sen neyi emrettiysen emrine boyun eğmişim. Sen, sen neyi yasak ettiyse yasalına boyun eğmişim. Demek suretiyle efendim yani bütün insanın her halükardaki durumu efendim insan bu kelimeyi tevhidle ikrar ediyor, diliyle söylüyor, efendim ikrar ettiği gibi azalar da onu yalanlamaması lazım. E adam diliyle bunu ikrar ediyor fakat El gidiyor harama, göz gidiyor harama, ayak gidiyor harama, kalp gidiyor harama. İşte o zaman azalar o imanı tasdik etmemiştir. İkrar yalnız başına iman olmaz diyor. Heh, yalnız başına kuru bir efendim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah ben Müslüman oldum demek suretiyle tek bir böyle efendim mücerret kelimeyi söylemekle de müslümanlık olmaz iman olmaz diyor. Ancak o iman onun azaları onu tasdik edecektir. Evet. Tahavi bunu Ebu Hanife Muhammed Ebu Yusuf'tan rivayet eder. 3 iman ne artar ne de eksilir. Bu yine tabii İmam Ebu Hazan Ebu Hanife Hazretleri'nin efendim tarifidir. Gelecek imamlar biraz daha farklı bir şekilde buna bakarlar. Burada sadece İmam Ebu Hanife Hazretleri imanın tarifini yapar. Yani iman budur diyor. Yani sizin inanacağınız, Allah'a yöneleceğiniz, sizi Allah'a götürecek iman budur diyor. O zaman üçüncüsü diyor, iman ne artar ne de eksilir. Gelecekteki şeyde, bu, bunun izaha geleceği için ben bunu üstünde durmuyorum. Zaman kaybı olmasın diye. Ebu Hanife'nin imanın eksi, artıp eksilmeyeceğine dair sözü, imanın tanımlamasıyla alakalıdır, ilgilidir. Zira iman, dil ile ikrar, azalar ile tasdiktir. Amel imanın hakikatinin dışındadır. Yani ameldeki mesela yapılan fiil o imanın hakikatinin dışında tutmuştur Ebu Hanife Hazretleri. İşte bu söz İmam Ebu Hanife'nin Malik, Şafii, Ahmet, İshak ve Buhari gibi imamlarla arasında farktır. Bunlar biraz farklı bakmışlardır bu meseleye. Tabii ki bu yanlıştır bu doğrudur da diyemez. O, o müştehittir öyle iştihad etmiştir. Başımızın üstünde yeri var. Diğerleri de öyle iştiyat etmiştir. Onlar da başının üstünde yeri var. Çünkü onların dayandıkları kaynaklar var, deliller vardır. Evet. Ebu Hanife Hanife'nin bu sözü ise Hakk'a isabet etmemiştir. O ulemalar diyorlar ki işte bu, bu noktada isabet etmemiştir. İman diyor hem artar hem eksilir diyor. Salih Amer işlemekle iman artar. Efendim terk etmekle iman eksilir. Ama iman, İmam Ebu Hanife demiş İman ne artar ne eksilir. O böyle iştiyat etmiştir. Ancak bu halde ecir sahibidir bunu söylemiş ama ecir sahibidir günaha girmemiştir bizim gibi ya işte ben bunu söyledim günaha girdim yok ecir sahibidirmiş müştehittir İbni Abdülber ve İbni Abdül, Abdül, e, Ebu İzzin dediklerine bakılırsa bu Hanife'nin bu görüşünden vazgeçmiştir. Allah taizini bilir. Bu iki imam da demiş İmam Ebu Hanife Hazretleri sonradan bu görüşünden vazgeçmiştir. Yani sonra da o da diğer imamlar gibi iman hem artan hem eksilir demiştir. Evet. De İmam Ebu Hanife'nin sahabe hakkındaki görüşleri Bir Allah Resulü'nün Ashabını ancak hayırlaya adet ederiz. İşte ehli sünnetin itikadı, inancı budur. Şia'dan burada ayrılıyoruz. Dikkat buyurun bak. Şia kalkıyor Hazreti Ebu e dil uzatıyor. Haşa Hazreti Ömer'e uzatıyor. Haşa Hazreti Ayşe dil uzatıyor. Haşa. Hatta ve hatta. Haşa Hazreti Ayşe'ye Ayşe fayşe bile dayı diyorlar. Nauzu billah. Ki biz biz biz bundan Allah'a sığınıyoruz. Kesinlikle bizim itikadımızda efendim <gülüyor> Bütün sahabe-i kiramı hayırla yaz ederiz. Hayırla anarız. İki, işte ehl sünnetin vasat yolu budur yani. İki, Allah Resulü'nün ashabından olan hiç kimseden yüz çevirmez. hiç birisini diğerine karşı taassupta da bulunamayız. Şu daha efendim şeydir, şunu işte şu şudur, şu şudur. Ancak bir şeyi Allah Resulü, Allah ve Resulü tarafında şunun efendim menkıbesi daha yüksektir mertebesi daha yüksektir fazileti daha yüksektir demek suretiyle eğer nas olarak bir delil gelmişse bunda başımız üstünde yeri var. Ama bunun dışında kesinlikle efendim ehli sünnette işte şunu şuna üstün tutarız şekliyle efendim bir taasüp yok. Ya bizdeki olan taasuplar aramızdaki olan taasuplar efendi taasupları, şeyh taasupları hoca taasupları Sakın bak yarın öbür gün efendim ufak bir şey karşısında işte efendim Halis böyle söyledi size söylemeyin ha çünkü öyle bir şey büyük bir vebal gerektiriyor büyük bir vebal gerektiriyor bu kadar imamlar siz bana tabi olmayın dediğine göre ben de aynısını söylüyorum ben ancak ben ne ne olabilirim ki ne olabilirim ki ben de sizin gibi bir insanım beşerim şaşabilirim der isabette de edebilirim ama hakkı bulduğumuz yerde hep beraber hakka tabi olalım. Bulmadığımız yede hep beraber haktan efendim haksızlıktan yana olmayalım hiçbirimiz. O, o açıdan ama taassupçu da olmayalım. Çünkü taassupçuluk milletin efendim insanların kökünü yok eder, imanı yok eder. Ondan dolayı evet. Onlardan 3 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir saat beraber bulunan bir kimsenin derecesi bizlerden herhangi birinin bir ömür boyu yapmış olduğu amelden hayırlıdır. Ya Sahabe derlerdi ki gelin arkadaşlar imanımızı tazelleyelim. Nice, nasıl? Gelirlerdi bir araya Allah'ı zikrederlerdi. Allah'ı anlatırlardı, peygamberi anlatırlardı, dini anlatırlardı, İslam'ı anlatırlardı. Bu şekilde onların imanlarını artmış bir vaziyetiyle kalkar meclislerine dağılırlardı. Evet. 4. Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu ümmetin en hayırlıları Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali olduğuna şehadet ederiz. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Yani ümmetin en faziletlisi Hz. Ebubekirdir. Bekir'dir. Ondan sonra Hz. Ömer'dir. Ondan sonra Hz. Osman'dır. Ondan sonra Hz. Ali'dir. Şiala ne diyorlar? Bütün hepsinin en faziletlisi Hz. Ali'dir derler. Biz onu demiyoruz. Biz aynen Allah Resulü onu nasıl tarif etmişse o fazileti nasıl kime vermişse biz de aynen ehl-i sünnet olarak efendim ona veriyoruz. Ehl-i sünnet ve selef-i salihin efendim, itikadı inancı budur. Beş Allah Resulü'nden sonra, evet bu bunu okuduk. Kelamı ve dinde tartışmayı yasaklaması İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Kelamı ve dinde tartışmayı yasaklaması. Bir, Basra'da deve, heva ehli çoktur diyor. Ben diyor Basra'daydım. Belki oraya 20'den fazla gittim. Bazen bir yıl, bazen daha fazla kaldım. Bu esnada kelam ilmini en hayırlı ilim olarak gör, görüyordum. Bakın. Tartışma, dini mesele. Evet. Buyur. Evet Basra'da. Ben kelam ilmiyle o kadar uğraştım ki nihayet geldi ki parmakla gösterilir oldum. Biz bir gün diyor, Hammad bin Ebi Süleyman ki Hammad İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin hocasıdır. Onun meclisine yakın bir yerde oturuyorduk diyor. <gülüyor> Bu arada bir kadın gelip bir adam var caryesini sünnete göre boşamak istiyor. Ne yapmalı diye sordu. Ne yapacağımı bilemedim. Bakın, ne yapacağımı bilemedim. Koskocaman bez hep sahibi bir insan bunu söylüyü, dikkat buyurun bak. Bilemedim. Kadının bu ha bunu Hamada sormasını, sonra da Hamadın ona ne cevap verdiğini gelip bana söylemesini istedim. Ondan sonra diyor kadın kalktı aynı soruyu Hamad'a sorunca Hamad ona cariyeyi temiz iken, haizliği değilken onunla cima etmeden bir talakla boşar. Sonra o kadın erkeklerle evlenmeye hak kazanır dedi. mü budur dedi. Bunun üzerine ben benim kelam ilmine ihtiyacım yok diyerek onunla uğraşmayı bıraktım. Bu rivayetin sıhhatine tahkike muhtaçtır diyor bunu çeviren kişi. Yani bu rivayetin sıhhati de diyor biraz tahkik etmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Bir şey, bir Buyur. He. Ben diyor kela... Ha, beşinci mi? Ee, en sondaki mi? Allah Resulünden sonra insanların en faziletlilerinin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olduğuna inanırız. Tamam mı baba. Evet. 3. Bu dinde kelamın kelamın tartışmasının kelam ilminin tartışmasının yasaklaması ile ilgilidir. Allah Amr bin Ubeyde'ye lanet etsin. O insanlara yaran ol yararlı olmayanı ke olmayan kelama giden yolları açtı. Bu yolları o insanlara diyor açtı. Birisi bu Hanife'ye insanlardan bazıları araz ve etsam konusunda ihdas ettikleri sözlere ne diyorsun diye sorunca Ebu Hanife bunlar felsefecilerin sözleridir. Sen eli hadisin ve selefin yolunu tut. Sonra sakın onlardan sonradan onlardan uydurulanlara tabi olma. Her uydurulana uydurulan şey bitattır dedi. Dört, Ebu Hanife'nin oğlu Hamad diyor ki babam bir gün yanımda geldi. Kelamcılardan bazıları yanımda bulunuyordu. Aramızda bir konuyu tartışıyor tartıştığımızdan dolayı seslerimiz alabildiğinde yükseliyordu diyor. Onun eve girdiğini sezince yanına gittim. Bana Hamad yanındakiler yani babam Hamad diyor bana dedi ki yanındakiler kim dedi. Ben de şöyle şöyle şöyle bu konuyu tartışıyoruz dedim. İsimleriyle diyor kendilerini tanıttım, bu konuyu tartışıyoruz dedim. Bana ey Hamad, <gülüyor> kelamı bırak dedi. Hamad diyor ki, ben babamın böyle karma karışık işlerle uğraştığını görmedim. O başkasına yasaklamış olduğu bir şeyi kendisi de yapmazdı. E, halbuki diyor, kelamla ilgili şeyi kendisi yapıyordu. Ben de yaptığım halde bana niye yapıyorsun dedi. Ona babacığın sen daha önceleri bana kelam ilmini öğrenmemi söylemiyor muydun? Dedim evet. O da dedi evet oğlum dedi ben söyledim. Fakat bugün bunu sana yasaklıyorum dedi. Ben de niçin diye sordum. Ey oğlum dedi bugün bu gördüğün insanlar daha önceleri bir kalp ve bir din üzere idiler. Daha sonra şeytan onların arasına girip düşmanlık koydu ve bundan ötürü ihtilaf etmeye başladılar. İşte şu anda sizin ihtilafa düştüğünün sebep bu cedelden bu kelamdan ötürüdür diyor. 5. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a sakın ha sakın halka dinlerinin aslını öğretirken kelamdan söz etme. Zira onlar seni taklit eden bir kavimdir sonra bununla uğraşırlar. Onu bırakır bununla uğraşırlar. Evet. Şimdi geçen e, yine efendim söylemiştim. İ, İmam Ebu Hanife hazretlerinin efendim şeydeki e, durumu e, mesela kendisinin mesela birkaç şeyden ötürü kendisine tabi ol, bana tabi olmayın demişti. Bir, hadis sayı olduğunda benim mezhebim ne demişti? Hadistir. İki, bir kimsenin Nerede aldığımızı bilmeden bizim sözümüzün alması, onunla amel etmesi helal olmaz. Yani kaynağımızı, delilimizi bilmesi lazım. Bir rivayete benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır. Üç, çünkü biz beşeriz, bugün bir şey söyler, yarın ondan vazgeçeriz. Diğer bir rivayette de dikkatini çekerim ey Ebu Yakup, Ebu Yusuf için, de, için söylüyor, ey Yakup. Sakın ola ki benden duyduğun her şeyi yazayım deme. Çünkü ben bugün bir kanaat bildirir, yarın ondan vazgeçebilirim. Yarın bir kanaat bildirir, öbür gün ondan vazgeçebilirim. Evet. Bizim mesela efendim şeydeki e, mezhepteki işte fıkıhtaki tabi olma şeyimizi de bu nokta üzerine dikkati çekiyor. Şimdi geldik üçüncü e, bölümün İmam Malik bin Enes'in akidesi. İmam Malik bin Enes'in akidesi. Buraya geçmeden önce bugün içinde bulunduğumuz önce bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir 3-4 tane efendim edeb Lisan ile ilgili hadislerini okumak istiyorum. Ondan sonra İmam Malik hazretlerine geçmek istiyorum. Şimdi İbn Ebi Dünya'nın hazırlamış olduğu Edebül Lisan diye çok güzel bir muhteşem bir eser bunu <gülüyor> güzel daha çok ahlak yaşantı, yapı efendim adab-ı muaşşerat üzerine çok durmuş ve çok güzel efendim delil ve belgeleriyle de ispat koymuş bir Sufyan bin Abdullah bin Rabia radiyallahu anh da dedim ki Arapçalarını okumuyorum zaman alıyor Ey Allah'ın Resulü bana senden sonra kimseye sormayacağım. İslam'ın emirlerinden bir şeyden haber ver ki ver. Bana yani öyle bir şey İslam'ın haberlerinden bana bir şey söyle ki ben senden sonra kimseye sormayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'a iman ettim de ve sonra dost doğru oldum. Dost doğru ol. Kur'an'da bu mealde o kadar ayetler var ki müsteqim kema ömürte emrolunduğun gibi dost doğru ol festeqim kema ömürte emrolunduğun gibi dost doğru ol kema ömürte emrolunduğun gibi dost doğru ol gibi mesela buna benzeyen o kadar ayetler var Cenab-ı Hak işte burada, burada da efendim Allah Resulü de ki Allah'a iman ettin sonra dost doğru ol dedim ki en çok neyi sakınayım bunun üzerine dilini işaret etti. Dilini işaret etti. Neden en çok sakınayı? Dilinden işaret, dilini işaret etti. Çünkü insanın başına ne geliyorsa dilin belasından geliyor. İkinci hadise gelince Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan dedim ki kaynaklarını okumuyorum. Arzu ettiğiniz bu kaynak nerede geçiyor diye sorduğunuz zaman okurum. Zaman almasın bakımında. Ey Allah'ın Resulü kurtuluşu nasıl elde ederiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diline sahip olun. Evin sana geniş gelsin. Evinde otur ve bir de hataların için ağla buyurdu. Onun için bu hususta Allah Celle, Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bir başka bir hadiste Yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allahü Teala onları kendi arşı altında gölgelendirecektir. Onlardan bir tanesi de şudur, o insan ki diyor kendi haliyle tenha kaldığı bir anda günahını düşünerek, tevbe istiğfar ederek Allah'tan ya Rabbi ben keşke şu günah işlemeseydim. Keşke şu haramı işlemeseydim, keşke şu çalgıyı dinlemeseydim, keşke şu içkiye gitmeseydim, keşke şu kumar'a gitmeseydim, keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, geçmişteki günahlarını hatırlayarak ağlayıp göz döken bir kişi diyor. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allahü Teala onları kendi arşı altında gölgelendirecektir. Zaman gelince o hadisi de söylerim. Çünkü zaman o konu o değil. Evet, buna bununla bağlantılı olduğu için söylüyorum yani. Üç, Sehl bin Es-Sa'idi radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini onlara günaha bulaştırmayacağını garanti ederse, ben de ona cennete gireceğine kefil olur. Bakın, kim? iki dudağı arasındaki ağzda çıkan, yani ağız boşluğunda, İki bacağı avret mahalleri, bacağı arasındakini onlara günaha bulaştırmayacağına dair garanti verir. Ben bunu yapmayacağım, bu haramı işlemeyeceğim diye garanti ederse diyor, ben de ona cennete gireceğine dair kefil olur. Bu hadisin manası şudur. Kim dilinin hakkını konuşulması gereken yerde konuşarak konuşmakla. Dilin hakkı nedir? Konuşulması gereken yerde konuşmakla gerekmeyen yerde susmakla. Eda ederse ve fercini de helal ilişkide kullanıp haram yolda sakındırırsa, olan zinadan korursa, bu şekilde onun hakkını da eda ederse cennete gider. Bu izahı şu izaha da diyor, eklenebilir. Dilin hakkını eda etmek, dili, kelime-i şehadet, Allah'a zikir, Kur'an okuma, iyiliği emretme, kötülüğe mani olma, söylenmesi gereken yerde hakkı söyleme, şahitlikte bulunma, nasihat etme, ilim mızakeresinde bulunma, ki bizim şu anda olduğumuz gibi, efendim, kardeşine selam verme, Resulullah aleyhissalatü vesselama salat selam getirme, on salat, şer salat şerife şu an getirelim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yeryüzünde dolaşan Sayahat melekleri var Kim diyor Efendim benim üzerime bir salavat Getirirse O efendim sayahat melekleri Gelir onun ismiyle ismiyle Falan oğlu falan Senin üzerine şu kadar salavat getirdi Demek suretiyle Efendim bana bildirirler Ben o kişinin kimden Bana salat salam getirildiğini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 Salat selam okuma Hacda telbiye getirme Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Ne mutlu O kurban olduğum yola şu anda Arif abi oradadır Rabbim inşallah onun duasının Bereketine bizi de ilhak eylesin inşallah Bize de tekrar nasip eylesin Gitmeyenlere öncelikle nasip eylesin Gidenlere de tekrar nasip eylesin inşallah Telbiye getirme gibi yerlere kullanmak Yalan Gıybent Edepsiz söyler Sözler Şarkı söylemek, batıl konuşmak gibi lüzumsuz sözlerde, yerlerde de susmaktır. Ayrıca ağzı korumaya haram yemekten de sakın sakındırmak dahildir. Haram şeyleri de yedirmemek. Çünkü o da önemlidir. Fercin hakkını eda etmek, erkeğin yabancı kadına bakması, kadının yabancı erkeğe bakması, gazete veya televizyondaki müstehcen görüntülere bakmak, Şehveti harekete getirici müzik dinlemek ve istimnadan kendini muhafaza etmektir. Zira bu gibi şeyler fercin şehvetine olan sebep olan şeylerdir. Ve işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste beyan buyurduğu Her kim iki duda arasındakini ve iki bacağı arasındakini onlara günaha bulaştırmayacağına dair efendim garanti ederse ben de ona cennete gireceğine dair Garanti verir. Kefil olur. Bir insanın kefili Allah Resulü ise artık o insanın kurtuluşu kim şüphe edebilir ki? Evet. Şimdi bu arada da efendim yeri gelmiş iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevrit Kandili ile ilgili aslında elimde çok o kadar bir belgeler var ki şu anda ben o belgeleri size anlatmaya çalışsam 3 saat alır. Rahat 3 saat. Alır. Ama şöyle kısa özlü bir şekilde hem e, en azında bu konuyla ilgili bazı şeyi duymakla şöyle bir özet şeklinde söyleyeceğim inşallah. Zaman gelir, vakit Rabbim o vakitleri bize tayin eder. Vakit fırsatını yakalarsak biznillah o teveruvatları da inşallah anlatırız. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Husaym'in allah Teala İslam ve Müslümanlardan yana kendisine en iyi bir şekilde mükafat versin, kendisine Mevlid-i Nebevi'yi kutlamanın hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. O zata mevlüt nasıldır, ne şekildir ki? Bu büyük bir alimdir. Medine-i Münevvere'de, bu mesela müştehid hükmünde efendim binlerce eserleri var, binlerce konuşmaları var, binlerce şeyleri var. Her dalda efendim mütehasıs bir insan. Takva sahibi bir insan. Onun şeyini resmini şöyle bir görseniz dersiniz ki nurun içine batırmışlar. O kadar öyle bir insan. Ya, yok. Rahmetli oldu herhalde. Allahu alem. Rahmetli. Evet. Şimdi o şöyle misal vermiştir. Birincisi demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın doğduğu gece kesin olarak bilinmemektedir. Aksine günümüzde bazı tarihçiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gecenin Rabbi'ül evvel ayının dokuz gecesi olduğu ve on iki gecesi olmadığı gerçeğine varmışlardır. O halde on ikinci gecede yapılan kutlamanın tarihi yöne hiçbir dayanağı yoktur. Hatta başka bir yerde de ben okudum işte o diyeceğim teferruatlar içinde ço onlar çok zaman alacağı için ben sana onun özetini söylüyorum. Bunda yedi tane görüş ileri sürülmüştür ulemalar tarafında. Yani tarih ulema alimleri taraf tarihi alimleri tarafından. Bir görüş demişler ki Rabbi'ül evvel ayının işte şu anda içinde bulunduğumuz ayın dokuzuncu gecesi bir görüş bir grup alim demiş on ikinci gecesi bir grup alim demiş sekizinci gecesi bir grup alim demiş on sekizinci gecesi bir grup alim demiş 27 gecesi bir grup alim demiş efendim yirmi sekizinci gecesi gibi mesela böyle efendim hiçbir görüş birisine de tercih edilmemiştir. Burada sadece efendim iki şey üzerine konu uzanmasın diye sade özetli bir şekilde cevap verilmiştir. Ben de o özete dayanarak konuşuyorum O özeti efendim hem bir özet En azından olur Hem de acaba bugünümüzde ya bu kutladığımız Efendim acaba dindeki yeri ne kadar var Yani ne kadar mesela sünneti işliyoruz Ne kadar peygambere tabiiyetimiz Doğrudur ne kadar peygamberin arkasına Mesela tabi olduğumuz Efendim hangi şeylerle tabi olmamız gerekiyor Bu noktada efendim bunu sadece Az bir şey de olsa Efendim duysak yeterlidir İkincisi Mevlid-i kutlamanın dini yönde hiçbir dayanağı yoktur. Yani hiçbir hadis, hiçbir ayet, hiçbir şey, siz bu gece Mevlid-i kutlayacaksınız diye bir şey yok. Çünkü Peygamber kutlamamış, Hulefa-i Raşidin kutlamamış, Dört Mezhep imamı kutlamamış, hiçbir sahabe kutlamamış, Selefi Salihin kutlamamış, Tabi'in kutlamamış, tebe tabi, tabi kutlamamış. Ve hatta bunu kutlayanlara da, bunu ortaya koyanlara da Mevlid bir bid'attır. Hatta buna bir ateş seyyye diyenler biraz bir ateş hasene diyen olmuştur. Ve daha tabi bunun teferruatına inmiyorum. Bu kısa bir özeti sunalım yeter ki. İkincisi Mevlid-i Nebevi'nin, nebevi, nebevi kutlamanın dini yönünde hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü Mevlid-i kutlamak Allah'ın dininde olmuş olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Değil mi? Daha hayatta iken bunu yapardı ve bize söylerdi. Ve hadislerde muhafaza altına alınırdı. Veya ümmetine bunu bildirirdi. Eğer bunu yapmış veya ümmetine bildirmiş olsaydı bu kutlama günümüze kadar hadis kitaplarında korunmuş olurdu. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki "İnna nahnu nazalna zikra ve innâ lehu lehâfidûn Suretül Hicr ayet-i Ya Hicr suresinin 9. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Zikri yani, Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik diyor Allahu Teala. Onu değiştirmekten, tahrif edilmekten, ziyadeleştirmekten veya noksanlaştırmaktan da elbette biz kolaylaştıracağız, koruyacağız. Yani onu ne bir şey ziyadeleştirmesine müsaade edeceğiz, ne bir şey eksiltirmesine müsaade edeceğiz, ne noksanlaştıracağız, ne fazlalaştıracağız. Nasıl biz onu indirdiysek, öyle koruyacağız. Böyle bir şey olmadığına göre bu kutlamanın Allah'ın dininde olmadığı anlaşılmış olur. Allah'ın dininde olmadığına göre bizim onunla Allahu Teala'ya ibadet etmemiz, onu ona tevessülde bulunmamız caiz değildir. Bakın. Dikkat buyurun. Allahu Teala'nın rızasına ulaşmamız için bize belli bir yol tayin etmişse ki bu yol Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirmiş olduğu dindir. Allah'ın kulları olduğumuz halde onun rızasına ulaşmamız için kendi yanımızda bir yol çıkarmamız nasıl caiz olsun? Allah bize bir yolu göstermiş. Efendim bize o hangi yola tabi olacağımızı da söylemiş. Dininde olmayan bir şeyi onun dinine yerleştirmek olan bu hareket Allahü Teala'nın hakkına yapılan bir tecavüzdür. Yani Allah'a karşı bir itirazdır. Yine bu hareket allah Teala'nın şu sözünü yalanlamayı gerektirir. Haşa neuzu billah. Bakın dikkat buyurun buraya. El yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu lekum ni'meti ve radítu lekum l-islamedina suretul men minel ayeti 3. Bugün maide suresinin 3. ayeti kerimesi. Bugün size dininizi Zaferi gerçekleştirmek ve şeriatını tamamlamak suretiyle Kemal'e eldirdim. Ben sizin tama dininizi tamamladım. Sizi cahiliye karanlığında İslam nuruna çıkarmak suretiyle üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak da size İslam'ı seçtim. Siz de İslam'ı kendiniz için bir din seçin. Bakın ben size dinimi tamamladım. Kitabımı tamamladım. Size bir din olarak İslam'ı seçtim. Onu da siz de siz kendinize din olarak seçin. Eğer bir mesela biz bunu bırakıp başka şeye saparsak bu bu ayete karşı itiraz var. Evet. Biz deriz ki eğer bu kutlama dinin kemalinden olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce olması gerekirdi. Dinin kemalinde değilse bu takdirde dinden olması mümkün değildir. Allah-u Teala bugün size dininizi, zaferi gerçekleştirmek ve şeriatını tamamlamak suretiyle kemale erdirdim buyurmaktadır. Her kim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ortaya çıkmış olmasına rağmen bu kutlamanın dinin kemalinden olduğunu iddia ederse, onun bu sözü yukarıdaki ayeti yalanlamayı gerektirir. Değil mi? A'l-u Teala. Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın doğum gününü kutlayanlar, bu hareket ve davranışlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Yüceltmek Onu sevdiklerini göstermek Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde Kutlamada o duygu ve gayretlerinde Canlılık kazandırmak istediklerinde şüphe yoktur Buna her, herhangi bir şüphe yok İlla ki bir insan peygamberin doğum gününü Mesela duyduğu zaman mutlaka kalbinde Böyle bir canlılık hisseder E buna bir şüphe yok Bütün bunlar ibadettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek de ibadettir bütün bunlar efendim, hatta bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsinden, evladından, babasından, insanların hepsinden daha çok sevmedikçe tam manasıyla iman etmiş olamaz. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Resulullah, nefsim hariç her şeyden çok seni seviyorum. O da dedi ki vallahi sen nefsinden çok da beni sevmezse iman etmiş olamazsın. O zaman anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, vallahi seni nefsinden daha çok severim. Yani eğer bir mümin kendi nefsinden daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemiş olsa o insan iman etmiş olamaz. Bakın bu kadar ince bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüceltmek ibadettir. Aynı şekilde onun şeriatına meyletmek, onun aşkıyla yanıp tutuşmak da yine dindendir. O halde Allahu u Teala'ya tevessülde bulunmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüceltmek için doğum gününü kutlamak ibadettir. Bu kutlama ibadet olduğuna göre Bakın mesela yani bu yani bugün insan bunu böyle yapıyor. Onda olmayan bir şeyi Allah'ın dinine yerleştirme kesinlikle caiz değildir diyor. Yani siz böyle dersiniz ibadettir derseniz o böyle bir şey değildir. Böyle bir şey yoktur diyor. Bu sebeple peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününü kutlamak bid'at ve haramdır. Bakın. Hele bir insan mesela sevap işlemiyor. Doğrudan doğruya günaha giriyor, harama giriyor. Ve ne yapar? Onun efendim doğumu insanın senenin bütün günüdür. Siretini okuyacak, suretini okuyacak, şemailini okuyacak, tefsirini okuyacak, fıkhını okuyacak. Hayatını onun hayatın her alanında ona benzetmeye çalışacak. İşte doğumun kutlaması budur yani. Efendim işte mücerret bir doğum. İşte efendim bugün peygamber dünyaya geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni İsrail'in ümmeti kendi peygamberlerini yücelttikleri gibi siz de beni yüceltmeyin. Onları yücelte yücelte sonra onlara taptılar. Onlar mesela e, eğer bu noktada bir insan bunu yaparsa aynen mesela Yahudi Hristiyanlardaki Hazreti İsa'ya mesela nasıl Hazreti İsa'nın doğum yıl dönemini yılbaşında kutluyorlar. Aynen Müslümanlarda da ona benzeme var. Ne uzun bile bu da, bu da tehlikeli bir duruma girer. Evet bu. Onun için bu sebeple bunu kutlamak diyor hem bitattır hem haramdır. Üstelik bu kutlamada ne şeriatın ne de hissin ne de aklın onayladığı büyük çirkinliklerden meydana geldiğini iş işitmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlayanlar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aşırıya giden kasideler, nameleri söylemektedirler. Öyle ki bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'tan daha büyük bir hale getirmiş olurlar. Bu durumdan Allah'a sığınır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Ya Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Doğum gününü kutlayanlar kimi herhangi bir kimsenin bir takım akılsızlıkların, saçmalıklarını işitmekteyiz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu kısayı okuyan Mevlid Han, Mustafa dünyaya geldi dediği andan herkes tek kişinin ayağa kalktığı gibi bir anda ayağa kalkarak şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu aramıza geldi. Ona saygı göstermek için ayağa kalkalım. Böyle bir şey yok dinde. Allah Resulü hayattayken onun önüne kalkanlara beni efendim meclislere mi meclislerin büyüklerine mi benzetiyorsunuz? Onlar mesela kendi büyüklerinin önüne böyle kalkıyor, kalkıyorlardı. Tabi bununla beraber ha, kalkmaz diye bir şey de yoktur. Kalkmaz caizdir. Ancak kime caizdir? Mesela işte Alimlere caizdir, babaya caizdir, efendim mesela dinde peygamberlere mesela bu caizdir yani böyle bir şey olmamakla beraber Allah Resulü bunun teva tevaziliğinden ötürü ne yapmıştır? Yasaklamıştır. E böyle mesela düşün, hayattayken bunu yasaklayan, sen onun ölümünde sonra bunu böyle bir şekilde şey yapmaya çalışırsan bu sefer tamamen bit atılır. Evet. Bu hareket ayrıca bu kimselerin ayağa kalkmaları adaptan değildir. Böyle bir İslam böyle bir şey emretmemiş. Peygamber böyle bir şey emretmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ayağa kalkın, kalkmasını da çirkin görürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı insanlar içerisinde onu en çok sevenler olmasına rağmen ve ondan daha çok yüceltmeler, yüceltmelerine rağmen o hayatta olduğu halde kendisi için ayağa kalkmasını Kalkmasını çirkin görmesinden dolayı onun için ayağa kalkmadıklarına göre uydurma hayallerle ayağa kalkan bu insanlara ne demeli? Sahabe giriyordu Allah Resulü halkı mesela Allah Resulü içerideyken mesela sahabe içerideyken kendisinin önde kalktıklarını görünce onları mesela tenkit ediyordu. Kalkmayın benim önümde diyordu. Bu bid'at Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününü kutlama, bid'ati asırların en hayırlısı olan ilk üç asır, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in asrı, geçtikten sonra meydana gelmiş ve bu bit'atla birlikte dinin esasıyla ters düşen birçok şeyler de meydana gelmiştir. Bunun yanında erkeklerle kadınlar birbirlerine karışması gibi daha birçok çirkin şeyler meydana gelmiştir. Mesela bakın girin internet sayfalarında zikir halkalarını yapan, teşekkür eden halkaları bir görün, kadın erkek beraber mesela zikir yapıyorlar. İslam, bu İslam'ın neresinde var? İşte onun için bu noktada efendim din bize bunu getirmiştir. Hatta Üç şey, ben, ben bu noktada üç şey gördüm. Bir mesela grup ulema diyor ki Allah Resulünden sonra 300 sene sonra diyor Mevlüt ortaya çıktı. Bir grup diyor ki 400 sene sonra ortaya çıktı. Bir grup diyor ki 700 sene sonra ortaya çıktı. Bakın, 700 sene sonra ortaya çıkan bir şey nasıl ibadet olup dine sokuşulabilir? Evet, bunu da bu kadar efendim biraz e, yetinelim inşallah. Diğer regayip kadınları, efendim işte bu kandillere benzeyen hiçbir kandilin dinin asli esasında, dinin mesela literatüründe bir kaynağı dayalı bir tarafı yoktur yani. Bunu söyleyenler uydurma şeylerle, uydurma hadislerle, efendim şey yaparak insanları işte bir araya toplamaya çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Böyle hiç bununla bir alakası yok. Ancak mesela Müslüman için her gün efendim toplanma günüdür, her gün mesela şey yapma günüdür, her gün peygamberi anma günüdür. Mesela bakın Allah şu anda yeryüzünde dolaşan seyahat melekleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o meleklerin görevleri yeryüzünde dolaşıp insanları efendim ziyaret etmek, onların hallerini araştırmak, hallerini araştırmak allah Teala o halden daha mütalih, daha şeyli olduğu halde onun halini Allah'a arz etmektir. Mesela gelirler, bakarlar bir yerde Allah'a konuşurlar, dini konuşurlar, kitabı konuşurlar, Kur'an'ı konuşurlar, İslam'ı konuşurlar. O araya geldiklerinden ötürü o insanları bir araya geldiklerini görüp bir arada olduklarını görünce bu sefer halini allah Teala'ya havale ederler. Ya Rabbi Alemin derler. İşte biz senin kullarını şu şu şekilde gördük ve şu şekilde bıraktık geldik. Cenab-ı Hak sorar o meleklere, niçin, neler, neden bu kulların bunu yapardı? Der ki Allah Resulallah, bir hadistir bu. Buhari, Müslim, Tirmizi ve bu had hadislerin tamamından geçer yani. Ya Rabbi diyor, okullar senden cenneti istiyorlar. E acaba benim cennetimi görmüşler mi? Görmediler Ya Rabbi. Eğer görmüş olsaydılar, o cennete girmek için o cennete gelmek için de ihtiyakla cennete efendim o işi yapacaklardı hayır yapacaklardı kuran okuyacaklardı salavat getireceklerdi kelime-i tevhid okuyacaklardı daha çok efendim senin seni zikredeceklerdi seni anacaklardı peki diyor onlar neden bir şey korktukları bir şey mi var cehennemden korkuyorlar ya rabbi e peki onlar cehennemi görmüşler midir? Ya Rabbi eğer cehennemi görseydiler o ateşe girmemek için daha çok korkarlardı, daha çok sakınırlardı diye efendim bu şekil o halde o zaman madem ki Cenab-ı Hak bak onların durumuna mütali olduğu halde, gördüğü halde, gözünün idrak ettiği halde efendim dedi ki ey benim meleklerim siz şahit olun, ben okullarımı affettim. Bakın şu anda bizim etrafımızı kuşatan binlerce efendim seyahat melekleri var, hallerimizi Allahu Teala arz ediyorlar. Bu kesinlikle şüphe götürmeyecek bir şeydir yani. Onun için o zaman meleklerden bir tanesi diyor ki ya Rabbi şu anda o meclisin içerisinde o meclisle hiç alakası olmayan bir iş için gelmiş o meclisin içine o insanların içine katılmıştır. Bunun için ne diyorsun diye sorduğunda madem ki o insan onlar için gelmişse o, o meclise katılmışsa o insanlar insanlarla ünsiyet bulmuşsa onların arasına girmişse ben onu da onlar için bağışlıyorum diyor. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet burada burayı ben noktalıyorum inşallah şöyle bir sağdan geçiyoruz inşallah ee, sorularımız. Ben kimse demiştim soru sormayacağım. Siz bana efendim söylediklerinizi tavsiye edeceklerinizi söyleyeceksiniz. Efendim kafanıza bir şey takılırsa bizim bilebildiğimiz kadar dilimizin dönebildiği kadar cevap vereceğiz. Bu şekilde artık bundan sonraki safha müzakere Muhabbet. Buyurun. Şöyle bir sağdan başlayalım. Şimdi bugün İmam-ı Azam Baba iman ile ilgili mevzusunu konuştuğumuzda imanın dil ile ikrar, kalp ile tasdikten meydana geldiğini söylediniz. Evet. Bunun yanında diğer azalarla da tasdik gerekiyor dedik. Evet. Fakat ameli bunun dışında tutulu, tutuyor galiba. Evet. Ama şimdi e, yani eğer azalarla tasdik bir manada amel olmuyor mu? Yani yapılan amellerin e, amellerimiz aynı zamanda yani imanımızı azalarımızla tasdik olmuyor mu bu manada? Evet. Yani onu bir soracaktım. E, evet. Tamam Evet Allah razı olsun yavrum Şimdi tabii ki bu da efendim e, Amellerle onun tasdik noktası Zaten eğer e, O amel onu yapmamış olsa O tasdik noktasına girmemiş olurdu Çünkü o tasdik noktası nasıl olurdu Mesela hani ne dedi Orada mesela dedi ki e, Efendim iman şudur Şöyle bir yerini açalım İman ikrar ve tasdiktir dedi. Sonra dedi ki iman dil ile ikrar, azalar ile tasdiktir. Sonra dedi ikrar yalnız başına olmaz. Değil mi? Mesela iman önce ikrar edip insan diliyle onu ikrar edecek, kabullenecek. Kalbi de onu tasdik edecek. Azalar da onu tasdik edecek. El tasdik edecek. Dil tasdik edecek. Mesela diyelim bir tarafta diliyle mücerred bir şekilde bunu söyledi. Ama Efe, dil bunu söyledikten sonra bu sefer dil birine küfür etti. Başka bir mesela küfür bir kelimesi çıktı o dilden. Veya o kulaktan bir küfür söz işitildi. Veya o elden haram bir şey işlendi. Ve o ayak haram bir yola gitti. Bu tasdik değildir yani. Ama ameli noktada bunu gerçekleştiği zaman bu tasdiktir. Buna herhangi bir şüphe yoktur. Evet. Tamam mı baba? Peki. Caper abi bize bir şey tavsiye edecek misiniz? Kâb-ı doğru götürün. Güzel bir varsa. Evet hocam Allah razı olsun. Çok sağ ol. E, vermiş olduğum vaizden, nasihattan çok çok güzel için. Yani, bir cihayi oluyoruz. E, ben bu konuda daha yeniyim. Allah yani İmam-ı Azam Ebu Anubi Hazretleri tabi bize diyor ki hem diliyle tasdik edin hem kalple tasdik edin hem de azalarınızı da tasdik edin. Evet. Yani e, dilimize dersek de e, kalpte veya azalarınızı tasdik etmesec e, o işin e, mohcem olmayacağı, yarım olacağını bize söylüyor. Evet, evet doğrudur. E, evet doğrudur hocam. Evet. Ee, başka ne diyeyim? <gülüyor> Allah razı olsun hocam. Hocam e, bir sorum, birçok sorum vardı aslında da. Buyurun. Diğerleri açıklandı aslında. Evet. Açıkladınız Allah razı olsun. Kelamla ilgili bir soru soracağım hocam. Kelam, kısaca nedir kelam? Yani geçtik ama gerçi. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Evet. kelam e, mesela mücadele tartışma efendim müzakere yani mesela e, işte efendim gerekli ve gereksiz şeylerde mesela efendim söz sarf etme kelam esas sözdür yani söz demektir konuşma yani kelam kelamın mesela şey mana itibariyle söz sözlük itibariyle yani konuşmadır kelam yani daha önce mesela biz ne dedik? Allah-u Teala kelam sahibidir, konuşucudur ama konuşması ne bizim konuşmamıza benzemiyor. Kelam ilmi de efendim işte bu gördüğümüz şey şekli üzerinde işte efendim akaid üzerine çıkmış. İnsanlar işte tartışma yapmışlardır. Kimi Mu'teziliye götürmüş, kimi efendim ima şeye mesela Ehli Sünnete götürmüş, kimi efendim diğer mezheplere götürmüş, kimi başka sapık yollara götürmüş ve işte dindeki bu kelam ilminin efendim bu noktada yani ne nedir biliyor musun? Yani mesela diyelim ki bu kelam ilmi efendim bir insan onu bilse de olur, bilmese de olur ama imanı bilmeden olmaz mesela fakat efendim ibadeti bilmeden olmaz. İmam Ebu Hazan Ebu Hanife Hazretleri ne dedi? Ben dedi kelam ilmiyle dedi. Basra'da çok uğraşıp gidip geliyordum dedi. Fakat dedi bu, bu bu ilimde o kadar ileri bir safhaya geldiğim halde parmakla gösterilecek bir duruma geldim. Ama bana dedi bir cariyenin nasıl boşanması konusu meselesi geldi gündeme. Ben işin içine çıkamadım. Ve sonra hatta başka bir yerde de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben kendi kendime diyor. dedim ki ya günde beş defa sana lazım olan bir şeyin ihtiyacı varken bu kelamın mesela sen ne yapacaksın onu bırak ona yönel. İşte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah İbn Abbas'a elini onu aç, açıp dua ederek ya Rabbi dedi sen dedi efendim Abdullah İbni Abbas'ı efendim dinde fakih eyle diye. O günden sonra diyor sahabe, bizim bütün müşkilatlarımızı Hz. Abdullah hallederdi. Evet. Başka bir sorunuz var mı? Bu e, aklıma takıldı bu konuyla mevzuya değil de bu yan mevzu çalgı hususunda. <gülüyor> e, çalgı bayağı ben baktım da önceden pek bir şeye açıkçası tam bir karara bağlayamadım karar olarak şunu bağladım madem bir şüphe var o zaman çekinelim kaçınalım sakınalım kendimizi bu çalgıdan. Yani kesin bir şeye hükme varamadım ben yani okuduğum kadarıyla siz ne dersiniz bakın hemen bir hadis İbn Hibar'ın sahihinden Cilt e, 8, sayfa 265-6719 el da şunlar söylenmektedir. Bize El-Husayn bin Abdullah El-Katan haber verdi ve dedi ki bize Hişam Ammar anlattı deyip hadisi çalgı aletlerinin helal bir zaman diyor gelecekler ki çalgı aletlerini helal görecekler bölümünü zikretti diyor. Mesela başka bir şeyde de diyor ki efendim Bak ben mesela başka şeyi okuyayım. Ben aslında bu konu için e, bakmıştım. Ben özellikle bunun üstünde fazla durmak istemedim. Ümmetimden efendim, Ümmetimden. Ümmetimiz arasında ince kalın ipeyi helal kabul ederek kimseler olacaktır. Bir takım sözler söyledikten sonra onlardan sonra kıyamet gününe kadar maymun ve domuzlara dönüştürülecektir. Ve yine devam ediyor başka bir şey. Ferci, ipeyi, şarabı ve çalgı aletlerini de helal görecekler diyor. Ve burada Fethül Bari efendim de geçiyor. Ümmetim diyor yani öyle bir gün gelecek onu da diyor helal görecekler. Efendim gene mesela O e, Sizin hangi şeye bakmıştınız Şuraya bakmıştınız değil mi ben onu Mesela O size vermiş olduğum bir şeye bakmıştınız Şuna bakın demiştim mesela o e, Şeyin Darül kitabın Bir şeye mi bakmıştınız Şuna mesela e, Burada Çalgı çalma ile ilgili herhangi bir müzik aleti ritimli ses çıkarma gibi mesela bu bu işe bakmıştınız değil mi? Ben ona baktım. Orada şimdi bizim şuna üzülerek ifade edeyim. Bu noktada da çok eksikliklerimiz var yavrum. Bunları yazanlar yani işin detaylarına inerek meseleleri getirmemişler gündeme. Efendim sadece orada gözlerinin veya anlayabildikleri şeyleri efendim getirerek o noktayı oraya koyarak işte şu, şudur demişler. Ya işte burada bunun kesin haram olduğunu veya helal olduğunu diyen yoktur şekliyle bir e, şeye girerek yani bir işte söz diyor el veya işte efendim yoruma girerek o noktada nokta koymuşlar. Ben ona baktım burada aynı, şu anda o belge önümde. Ve şimdi buradaki esas mesela meseleler bak şuradan. Ee, aşağı yukarı belki 20 30 sayfanın üzerinde mesela bu konuyla ilgili şey ayırmıştır. Mesela ben bunun üzerine yüzün üzerine efendim e, şey e, mesela e, belge hazırladım. Arapça mesela şeylerde el gına urkiye zinaya çalgı zinaya çağrıcı çağır, çağırıcıdır. <gülüyor> Ve buna benzeyen o meale yakın o kadar efendim sözler var ki Mesela imamlar bunu yorumlamışlar. Diyor mesela bunun efendim yani o çalgının insanı zinaya sürüklemeyeceği kesinlikle bir şey tarafı mesela olmayacak tarafı yoktur diyor. Ve onu o kadar güzel bir şekilde izah ediyorlar. Bak burada yine efendim eee bundan dolayı biz söylüyoruz. Yani şimdi mesela Allah Resulü efendim düğünlerinizi efendim tef ile ilan edin. Şimdi Bugünkü insanlar tefi efendim tefi çalgıya efendim şey yapmışlardır. Tef ayrıdır çalgı ayrıdır. O günkü tefle bugünkü tef ayrı. O günkü ilahi ile bugünkü ilahi ayrıdır. Çok fark var yani. Onlar kadın erkek karışmıyordular. Çıkıp hoplayıp zıplamıyordular. Adam şimdi çıkıyor efendim orada bir şey takıyor. Ya o çaldı efendim çalgı ya efendim işte affedersin zinaya çağırıyor veya efendim kumara çağırıyor veya içkiye çağırıyor veya başka bir şeye çağırıyor veya adam öldürmeye çağırıyor. Fakat İslam'da böyle bir şey yok düğünlerinizi mesela tefle ilan edin diyor nikahlarınızı diyor mescitlerde kıyın düğünlerinizi de tefle ilan edin yani ilan, heh, etme heh, ilan etme aşamasında şimdi burada efendim işte gidin çalgı getirin davul yapın bak ben bununla ilgili o kadar burada davul, saz, caz, ıd, bilmem ne hiç o kadar ilgili şeyler var ki ben şurada hepsini şöyle bir biraz konu dağınık bir şekilde şey yapılmış ben ona o noktada bakıyorum Demin bakmıştım baya bir baya birçok şey meseleye bakmıştım daha yukarı çıkmadan önce bak şimdi şurada efendim ee, bu yukarıdaki mesela şeyleri ee, toparladıktan sonra. Mesela sonuç olarak şu konuyu mesela noktalıyor. Diyor ki şeriatın haram kıldıkları iki kısımdır. Bir kısmı muhtevasında fesadı dolayısıyla haramdır. Diğer bir kısmı ihtiva eden ihtiva eden, götüren bir yol bulduğundan, yani o yola, o harama götürdüğünden dolayı haramdır. Haram kılınan bu hususun şekline bakıp neye vesile olduğuna bakmayan bir kimse bunun için, bunun niçin haram kıldığını anlamakta zorlanır. Heh, mesela, bak şu, çok ince, aynı sorduğunuz şey. Mesela şimdi bu, ben o e, hazırlanan, aynen o sizin söylediğiniz şeye baktım. Yani adam orada işte anladığı birkaç şey. Hadis şeylerde o kadar böyle bir detaylı, farklı mesela şeyler var ki yani kipler o kipi anlayamamış adam, getirememiş o hadisi onun orada. Ondan sonra efendim anlamakta zorlanır ve şöyle der. Yüce Allah'ın yarattığı ve kendisine dalalet eden bir belge güzel kıldığı bir surette bakmakta nasıl bir mefsedet vardır? Yani adam ya kendi kendine düşünüyor. Niye? Ne olur ki yani ben bir insana baksam yani bunun mesela günahı ne olabilir? Efendim ne şeyi getiren bir alet İcra edilen bir seste yahut da güzel bir sesle vezinli bir sözü dinlemekte ne gibi bir fesat vardır? Diye mesela öyle düşünür diyor. Bu neşe veren kuşların seslerini dinlemek, çiçeklerin, insanların beğenisini kazanmak, mekanlardaki güzel manzaraları, ağaçların nehirleri ve buna götüren şeyleri görmek türünden değil midir? Böyle diyene şu şekil cevap verilir. Suretlere bu şekilde bakmanın ve neşe verici bu çalgıların dinlemenin haram kılınmasının, şari'inin hikmetsiz, eksiksiz, yani şeriat sahibinin şer'i şeriat sahibi kanun koyucu Allahu Teala celle celaluhu hikmetsiz eksiksiz şeriatın mükemmel olduğunu onun ümmetinin iyiliğini samimi olarak istediğini göstermektedir. Yani niye haram kılmıştır? Çünkü göz ona baktığı zaman mesela bakın medreselerde genelde hafızlık talebesini yapan talebelere şunu şey yaparlar. Nazara bakmayın. Haram nazara bakmayın. Çünkü haram nazar efendim insanın mesela e, beynindeki fonksiyonlarını öldürüyor. O efendim toparlanacak olan şeyi toparlayamıyor. Bundan ötürü yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Harama bakmak zehirli şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Ya bir insan kendisine haram olan mesela diyelim nikaha düşen bir kadına baktığı zaman diyor o şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Mesela şeytan onun hanımını ona çirkin gösteriyor. Öbür kadın ne kadar güzel olsa bile onu, o çirkin de olsa onu güzel gösteriyor. İşte onun için onun bakışı diyor efendim şeytanın oklarından bir oktur ve onu daha çok şey yapar. Bu türlü fesatlara ihtiva eden bu fesatlara yol alan götüren bu hususu haram kılmıştır. Eğer fesatlara haram kılmakla birlikte onlara götüren yolları mübah kılsaydı bu onun münezzeh olduğu bir çelişkiyi beraberinde getirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Hazreti e, Abbas'ın oğlu e, Abdullah değil de öbürü neydi Allah'u alem unuttum isminin terikesindeydi. Onla beraber efendim bir yere gidiyordular. Arafat'tan doğru mu iniyordular Allahu Alem veya Arafat'a doğru mu çıkıyordular? Bir kadın onların önünü kesti. Allah Resulü'ne bir soru sordu. Bir fetva sordu. Hazreti Fadl radiyallahu anh hazretleri. O da gözünü dikti kadına. Allah Resulü onun kadına gözünü diktiği halde böyle çevirdi. Efendim onu kendi tarafına çevirdi bakmasın diye. Ve Hazreti Ali Keremullah Hacı Efendimiz'e de şunu söylemişti. Ya Ali İlk bakış sen helaldir. İkinci bakış sakın bakmayasın. Mesela düşünün. Şimdi çalgının içinde şehvet var, zina var, göz zinası var, el zinası var. Kadın erkek el ele el tokuşuyorlar. Efendim mesela riya var, gösteriş var. Adam bas, mesela bazı yerlere gidiyorsa adam tutuyor. Falan adam diyor işte şu bey işte bilmem efendim şöyle şöyle şöyle şu gramda efendim şu gram ağırlığında bir bilezik taktı falan efendim kişinin şeyine. İslam'da böyle bir şey yok. Düğün demek, yardımlaşma demektir. Hediye demektir. Hediye gittiğim bir yere isterse hediye nedir? Hediyenin karşılığı bağışsız karşılıktır. Yani karşı tarafta bir şey beklemeden, bu adam bana verir mi vermez mi beklemeden sadece Allah rızası için yapılan bir bağıştır. İsterse verirsin, ister vermezsin. Birisi var yüz trilyon verir, birisi var yüz lira verir. O onun mesela bileceği iştir, gücünün nispetinde, gönlünün içinde koptuğu iştir. E düşünün, öyle bir topluma insan gittiği zaman bakıyorsunuz mesela o toplumdaki adam efendim çıktı birisi efendim 100 gram altın mesela taktı öbür adam da mesela 50 lira 20 lira çıkaracak öbür adam rencide olacak bir daha öyle bir yerlere gitmeye yüzü tutmayacak İslam bunu reddediyor bak mesela zina var El tutuyor. Göz zinası var, el zinası var, ayak zinası var, riya var, kibir var, garaz var, efendim hevay nefis var, efendim birbirlerine çalmatmalar atmalar var, hava satmalar var. Neler ne, neler yok yani. E, halbuki bir mesela düğün, bir diyelim ki bir düğün mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ki o emrettiği bir düğünü kitabın mesela hükmüne göre olursa bir Müslüman o düğüne gitmediği takdirde günahkar olur. Allah'ın kitabına göre, peygamberin sünnetine göre bir düğün yapıyorsa, diğer bir Müslümanı çağırıp mazareti olmadığı halde gidiyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eh, Muhammed'e diyor asi olmuş olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani işte onun için bu çalgı ve devam ediyor yine mesela. Al akıllı bir kimse bu fesadı haram kılarken onu ona götüren yolu mübah kılsa insanlar onu akılsız ve olayı bir küçük bir tür çocuk oyuncağı gibi gören kişi gibi sayarlar. Bu çelişkilidir derler. Şeriatın ve dinde fıkhının kokusunu almış olan bir kimse böyle bir sözü reddetmesine imkanı var mıdır? İleride sürülen sabah namazında işte devam ediyor. Yani mesela bu şeyle ilgili bayağı baya bir şey geliyor. Mesela bakın şeyden yani bu kadar efendim bu meselelere o kadar sahabe hanımları ileride Allah nasip ederse ben şey e, bu İhtilat isimli bir mesela yani İslam'daki kadın ve erkeğin beraber bulunması bir arada bulunması ne helal mıdır haram mıdır nasıldır bu şeyle ilgili sahabe kadınları camilerde bile giderken gittikleri yerde böyle etekleri mesela şeyleri efendim şeylere takılır yolun ortasına gidip erkekle karşı karşıya gelmeyelim yüz yüz göz olmayalım görmeyelim harama girmeyelim diye bu kadar sakınırlardı yani. Bakmayın bugün adam gidiyor kadın erkeğe sarılıyor erkek kadına sarılıyor böyle bir şey kalmadı yani işte onun için çalgılar da şeyler de buna getirmişler şimdi bunun ne hikmetse yani artık bir insanın yani ne bileyim çıldırası geliyor böyle adam kalkıyor kalkıyor kendi fikrine göre zihnine göre düşüncesine göre bir şey getiriyor diyor işte efendim bu diyor bu çalgıya bu mübaf vermiştir e neymiş İslami çalgı İslami müziği böyle bir şey yok ki dinde bir dinin kaynağında yok ki böyle bir şey. Yani ha mesela tabii işte onun için bu şekilde e, olmakla beraber mesela bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, daha peygamber olmadan önce bir efendim e, şeye gidiyor bir e, düğüne onu davet ediyorlar. Düğüne gidecek fakat gitti, gideceği düğün çalgılı olup olmadığını bilmiyor. Gitmemiştir Allah Resulü hiçbir şekilde çalgılı olduğunu uzakta duyunca allah Teala onun gözüne bir uyku veriyor uykuya yatırıyor oraya gitmesin diye yani ve peygamberini her türlü günahtan günaha girmesini mesela şey kılmıştır. İşte onun için yani bu çalgı noktasında bak mesela e, şu şeyi müzik haramdır şekliyle ben bu e, bunu alırsan şöyle bir baştan sona kadar e, bir incelersen çok neticeyi görebilirsin baba. Ben burada sadece birkaç e, püf noktaları üzerinde ve hatta kıyamet ile ilgili diyor mesela efendim zaman gelecek diyor insanlar efendim içkiyi helal görecekler içkiye başka isim takacaklar, müzikine helal diyecekler ve o insanlar diyor yere batırılacaklar ve suretleri şekilleri değişecek ve buna benzeyen o kadar şeyler var ki ama adam mesela şimdi o, o sizin o bahsettiğiniz mesela ben de aynen o noktaya baktım o Oraya hiç öyle bir şey getirmemiş. Get, oraya getirip koymamış. Seçme birkaç tane bir şey alıp getirmiş. Evet. He? Ha ben öyle bir şey gördüm. Burada da aynı sanki böyle o belki dedim olabilir yani. Orada okuduysanız tahmin ettim yani. Bir yandan da şuna benziyor. Şöyle Evet. Televizyon insanın ürettiği bir alettir. Yani evet. bir maddedir. Bunu hani televizyon örneğiyle çalgı örneğini birbirine şey evet, olması evet. açısından söylüyorum. Hani bunu eğer iyi şeyler izlersen, iyi yerde kullanırsan iyi olur. Eğer kötü şeyle amaçla kullanırsan kötü olur. Hani çalgı için de bu söyleniyor. Ha, ha. Diyor ki mesela sen işte sen çalgılı bir yere gitmesin. Gitmen doğru değildir zaten. Evet. Ama kendin çal... Çalarsan evde ya da işte ilahi maaş dinlersen bir şey olmaz. Yani bir, bir sorumluluk olmaz burada. Sahabe? But but bu tarzda bir ele alış şekli var. Sahabe Boğaz. E, ona... Boğaz harbine, Mesela harp zamanlarda efendim işte e, mücahitleri harbe teşvik etmek suretiyle tef çalarlardı yani mesela bu mesela bugünkü şeyle işte diyorum ya yani o bugünkü bizim yani o o gün mesela o günden bahsedilen teflerle, düğünlerle efendim işte ilahi ve kasidelerle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Yani ikisini birbirine karıştırmak çok zor bir meseledir yani. Şimdi mesela bakın bugün öyle bir ilahiler çıkartmışlar ki sen onun normal şarkı müzikten başka bir şey göremiyorsun. Ben onu hatta bazen bazen öyle bir şey yapayım vallahi bakıyorum ya sözü güzel ama getirdiği müzik Aynı diğer hiç bir farkı yok. Bilmiyorum. E ne farkı Bilmiyorum. ya? Kapat kardeşim diyor. Kapat bu, bu bunun mesela bunu dinlemek helal değil Üstelik insanı günah sokuyor yani şimdi işte o açıdan bu bugünkü işte adam ne yapmış her getirdiği şeye mesela bak şimdi bu burada mesela adam kelime kelime şeyi getirmiş diyor ki işte bak şu kelime diyor zurnayı getiriyor diyor şu kelime diyor kavala diyor şu kelime diyor şuna diyor şu kelime diyor uda diyor bu kelime diyor şunu diyor bu kelime diyor bunu diyor davul diyor şu diyor bu diyor sayıyor da sayıyor e mesela adam eğer ki o ilmi tah tahsil etmemişse o ilmde tahsil sahibi değilse zaten kelimeyi anlamıyor o baptaki o nerede bir araştıracağı konu o nereye bakacağız zaten bizim Türkçe kitaplarda bunların detayını bulmak çok zor yani çünkü Türkçe kitaplarımızda bu çalgı üzerinde zaten çalgı artık yani bilinen bir şey olmuş sanki böyle haşa Allah tarafında emredilmiş bir şey varmış gibi böyle bir mesela toplumun bir alışkanlık yani bir yani nefis alışkanlığı meselesi haline getirilerek sanki böyle bir şey dinde varmış gibi şey olmuştur buyurun evet Sedat Efendi. Şimdi Akayi konularda e, Şia ile Ehli Sünnet vel Cemaat'i ayıran e, Konulardan bir tanesi de Sahabeye olan Ehli Sünnet vel Cemaat'i sahabeye olan Sevgisi muhabbeti evet. Mesela dediniz ya baba siz evet. işte, e, Biz Şia gibi Hazreti Ömer'i söylemeyiz Hazreti Ömer'i söylemeyiz evet. Hazreti Ayşe evet. beker, evet. Kafir demeyiz diye evet. Şimdi Bunu el vel Cemaat olan şu andaki dünyadaki yani Şafisi olsun, Halefisi Malikisi. Evet. Çoğu biliyor. Evet. Ama benim dikkatimi çeken bir konu var. Biraz da e, Aşure geç, geçtiğimiz Aşure ayında e, medyada gördük veya yakın yakınlarımızda gördük. Mesela Yezid'in babası Hazreti Muaviye'ye olan e, sövmeler. Evet. Mesela bu ya da e, Buhari'de ben alt, e, kitapta okudum. Hazreti Muaviye'den rivayetle sahih hadis. 7-8 tane yakın sahih hadis varmış o Evet. Yani bu konuda bir açıklama yaparsanız iyi olur. Ve ikinci bir sorun var. Şimdi kendiniz, size söylediğiniz gibi şimdi diyoruz hani bir de Hasene, bir de bir de seviye diyoruz. Değil mi baba? Evet. Mesela Mevlüt'ten misal verdiniz. Evet. Şimdi mevtan hocalarımız çıkıyorlar, Mevlüt okuyorlar, kaside okuyorlar, şiir okuyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz'e naatlar okuyorlar. Evet. Şimdi işin ee, bu iyi tarafı. Hani bidat diyoruz. Bir de sey ediyoruz. Bir de hasen diyoruz ama şimdi bir Müslüman Müslüman geldiği zaman şöyle sorduğu zaman "Kardeşim, şimdi bu hoca efendi böyle böyle okudu." Evet. "Şimdi bu Peygamber Efendimizin ruhuna hediye mi? veya Peygamber Efendimizin ruhunu şad eyledi mi?" Evet. dediği zaman o karşıdaki insan evet eylemiştir. Evet. Veya ben hayır eylememiştir. Evet. diyorum. Değil mi baba? Evet. Şimdi bu şimdi bu karşımdaki insana bana dediği zaman evet bu peygamber efendimizin ruhuna hediye yani gitmiştir hediye olmuştur dediği zaman orada imanda bir eksik şey yapmıyor mu Asıl yani işin önemli tarafı. Evet. Mesela o adam diyor evet bu gitmiştir ben iman ediyorum dediği zaman evet. o onun e, imanında imanında bize değil midir? Evet. Yani hep, hep biz hep bize konuşuyoruz. Bir de, de Hasene diyoruz. İslam'a sokulan evet. kötülükler diyoruz ama işin asıl ağır tarafı orası baba. Evet. Şimdi insanlar Müslümanlar binlerce insanlar mesela Dün akşam e, Cuma akşamı mevz Kande'ydi. Evet. Milyonlarca insanlar evet. tezona karşı çıktılar ve bir huşu içinde, evet. ya yani bir takva içinde. Tabii herkes de iyi etti sonuçta. Evet. Ama işin asıl tarafı kötü şey tarafı, yani sorun tarafı o. Yani şimdi burada hüküm nedir? Evet. Yani evet, Peygamber Efendimizin ruhuna hediye, hediye olmuştur evet. diyen bir insanın hükmü nedir? Olmamış diyen bir insanın hükmü nedir? Evet. Onu sormak evet. Ama bir de Mevlüt'le alakalı dün bir kitap okudum. Bu faziletli geceler, fazilet, faziletli günler işte ne yapılması gerekiyor. Şey yazmış. Mevlüt gecesi Kadir gecesinden daha hayırlıdır. Çünkü e, pe peygamber doğmasaydı, o gece doğmasaydı, Kur'an inmeyecekti. Evet. O şekilde. Yani konu gelmişken evet. Deneyim. Şimdi bizimle ee, dediğimiz gibi mesela zaten bizim e, biz demiyoruz. Kitap söylüyor. Mesela e, bizi mesela ehl-i sünnet ile şia'yı birbirinden ayıran nokta zaten e, bu nokta. itikat noktasıdır. Neden o noktadır? Çünkü biz sahabe-i kirama sahabe-i her halukarını efendim hayırla yad ediyoruz. Hayırla onları anıyoruz. Efendim Onların efendim peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizinle beraber olması onlarla beraber oturup kalkması onlarla beraber yiyip içilmesi beraber cihada katılması onlar mesela Allah Celle ve Hazretleri onların efendim faziletini sayarken o muhacir ve ensar var ya ve onlara iyilikte tabi olanlar var ya Allah onlar için cenneti hazırlamıştır. Bakın. E biz şimdi bu şia böyle demiyor. Şia işte kalkıyor efendim ee, mesela e, Hz. Ebu e başka bir şeyler söylüyorlar Hz. Ömer'e başka bir şeyler söylüyorlar Hz. Ayşe'ye başka bir şeyler söylüyorlar Hz. Muaviye'ye başka bir şeyler söylüyorlar Biz bunlara Hz. Osman'a başka bir şeyler söylüyorlar Biz bunlara hiçbir tanesine bunların söylediklerini Her ne Durumlar ne olursa olsun Biz kesinlikle ancak Mesela onların hal ve hareketini Onların durumlarını Onların şeylerini peygamberin nuruna Bağlayarak Efendim, biz onları eleştirme yetkisini kendimizde görmüyoruz. Zaten el i Sünnet bunu bizden reddediyor. Evet. Bunu reddettiğinden ötürü orta yolu seçmiş oluyor. Evet, yani buyur. Yani bir sahabe-i kiramın, yanlış yapması... Hazreti Muavey'nin veya herhangi bir sahabenin yanlış bir hareket yapması... Evet. Genelde tümünü kapsar mı baba? Kapsamaz değil mi? Peygamber Ali sana böyledi gibi. Onlar her biri bir yıldız gibidir. Evet. Hangisine etabı olsanız doğruyu bulursunuz mesela. Evet. Peygamber Şehir'den bir tanesi. Evet. Değil mi baba? Evet. Mesela dediğimiz gibi yani Hazreti Muaviye yanlış yapmıştır diyebiliriz. Evet. Şurayı yanlış yapmıştı da diyebiliriz. Evet. Ama onu kötüleme hakkını bize vermez. Arkağı değil mi? Tabii. Evet. Şimdi Allah razı olsun bu nokta mesela. Şimdi zaten bu gerek Hazreti Muaviye gerek Hazreti Ali arasında Keramullah ve radiyallahu Teala anhum. Allah Teala her ikisinde de razı olsun zaten Rabbim onlara affetmiştir bizim onlara onlar hakkında bir şey söyleme yetkimize yetkisine sahip değiliz bizim bir e, Kürtçe Akide de öyle der deniliyor Jeherbanağın sahaba meken kalil beştine hem katillu hem katil siz diyor sahabilerin efendim savaşlarına diyor hiçbir tanesinde ileri geri konuşmayın. Beheştine hem katil u hem katil. Allahü Teala katili de affetmiştir, kutulü de affetmiştir, öleni de affetmiştir, özdreni de affetmiştir. Niye? Çünkü onlar iştihade dayanarak bu işe koyuldurar. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ayşe anamız gibi bir ana Hazreti Ali'nin efendim zıt safasında karşısındadır. Bu bir ihtiyadi meseledir. Yani şimdi biz hadi diyelim karşı çıktılar diye iki grup Cenabı Hak biz o gruba mesela bir birisine te tekfir ederek bu kafirdir diyemeyiz. Biz dolayısıyla onların haşa ancak Mesela bakın Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh Hazretleri daha hayattayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatında oluşuna rağmen ona şöyle demişti. Demek ki ilahi bir mucize, ilahi bir şey onu tecelli edecekti ki ya Ammar seni efendim günahkar, seni asi bir efendim güruh katledecektir. Fakat efendim o asi ve güruh de mesela Hz. Ammar o zaman Hz. Ali keramallahu ve çehin veya e, onun safında mıydı Allahu Alem Hz. Muaviye'nin miydi net hatırlamıyorum bir grup tarafında bu mesela efendim e, şehit edildi bu şehit edilme haberi efendim Hazreti Muaviye'ye gittiği zaman biliyor musun? dediler ki işte bak Allah Resulü bu zat için böyle söyledi eyvah demek ki o isyankar guruh biz diye hemen savaşa son verdiler. Biz buna ha hata etmiş olabilir ama biz onlar hakkında ileri geri konuşamayız. Ve şimdi Allah razı olsun. Bu sizin söylediğiniz bu şey noktasındaki fazilet noktasındaki şeye gelince Ramazancığım. Bu mesela fazilet noktası kesinlikle Mevlid Kandili efendim Kadir Gecesi'nden üstündür denilmesi mümkün değil. Zaten Mevlid Kandili hakkında bir mesela belge yok. Kadir Gecesi hakkında ayet var. Ayetle sabittir. Mesela. İnzalnahu fi Leyletil Kader. Kader suresi o mesela o mesela ayet zaten Kadir gecesini ispatlayan kadir suresidir. E şimdi mesela o ayetle mesela siz onu kesinlikle bakın mesela o geceyi dahi mesela efendim kutlama haline getirme noktasındaki yine mesela kişinin şahsına bırakılmıştır o geceyi ihya etmek kim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinde efendim onun gecesini gündüzü efendim ibadetle taatle gecesini efendim namazla niyazla teheccüdle yalvarmayla tazaru ile dua ile efendim yönelirse Allahü Teala o kişi efendim o geceyi ihya ettiğinden ötürü onun geçmiş günahların mesela dökülmesine sebeptir. Ama Mevlüt Kandil hakkında böyle bir şey yoktur. Mevlüt Kandil hakkında dinen sabit bir şey de olmamakla beraber efendim bunun ol. Olduğunu ve bunu yapanın da günaha girdiğini yani mesela e, şey noktasına gelince efendim işte bu başlanma işte efendim şey verme veya işte efendim e, ayet toplama veya da işte efendim bak ben şu kadar o yeri gelmişken bu da bu meselelerin içine giriyor adam diyor ki işte ya ben diyor şu kadar diyor efendim te, şey diyor ayet diyor efendim vaat ettim diyor işte şu kadar diyor efendim hatim okudum işte efendim ben benim için on cüz okur musun 500 okur musun? Yasini okur musun? Böyle bir şey yok. İslam dininde böyle bir teklif de yok. Böyle bir toplama da yok. Böyle bir, bu, bu da bu ayrı bir bu da ayrı bir ittir. Her kişi kendisi kim kim okursa okuyan okuyan sevap okuyana gider. İşte onun için bu mesele çok ince bir meseledir. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'in ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şurada bir şey daha e, bu konuyla ilgili şey yaptım. Ben bu konuda işte, tam net de, bakamadım. E, Hüseyinciğim bakın diyor. Başka bir rivayet Ebus bunu Said bin Kalb el-Muradi el Muhammed bin Abdurrahman bin Yazid İbn Mesud'dan bundan daha mükemmel bir fazla bir fazlaca rivayet etmektedir. Su ekini nasıl yeşertiyorsa şarkı da kalpte münafıklığı yeşertir. Bakın su ekini nasıl yeşertiyorsa şarkı da kalpte münafıklığı yeşertir. Zikir ise suyun bakla baklayatını yeşerttiği gibi imanı yeşertir. Ondan sonra yine mesela buna benzeyen başka bir şey daha e, az önce gördüm. Mesela şurada... E, İnsanlar arasında bilgisizce Allah'ın yolunda saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş sözleri satın alanlar vardır. İşte alçaltıcı azaplar onlar içindir. Bu ayet diyor, çengiler, şarkıcılar, şarkı, türkü söyleme hakkında diyor bir ayet nazil oldu. Bakın. Onlar hem bak insanlar arasında bilgisizce Allah yolunda sapıtmak ve sonra da onunla alay etmek için boş sözleri satın alanlar vardır. İşte alçaltıcı azap onlar içindir. Lokman suresi ayet 31. surenin 6. ayeti. Bu diyor çengiciler, şarkıcılar, şarkı, türkü söyleme hakkında nazil olmuştur. Şey He. Or gören Orgören. E, işte bu sizin söylediğiniz ayet, e, ayeti kerime, Peygamberimiz zamanında e, bu konu hakkında işte benim okuduğum diğer bir rivayette e, o zaman şiir söylemek, şiirle işte e, edebiyat çok meşhurdu. E, o dönemde böyle Peygamberimiz hakkında ileri geri konuşanlar, şiirle şapanlar evet, e, şey yapanlar vardı. Var. Onun hakkında nazil olduğunu e, söylemişler. Söylemişti daha doğrusu rivayet eden. Evet. Ee, burada siz daha farklı bir şey söylediniz. Evet. Ee, çünkü o benim okuduğum yerde sizin söylediğiniz yorumu da söylemişti evet. ayrıca. Evet. Halbuki böyle bir bu yorum yanlıştır dedi. İşte daha benim söylediğime getirdi daha. Evet. evet. Şeyi. Evet. Allah razı olsun. Burada yine aynen mesela bu ayetin diyor Kureyşlileri Kur'an'ı dinlemekten alıkoymak için İran'dan satın aldığı masalları anlatan Nadir bin Harise hakkında da nazil olmuştur diyor. Heh, hazır. Efendim ondan sonra yine mesela şurada e, bir şey daha vardır. Mesela e, bakın müziğin ve çalgını mesela şey nikaha diyor def çalarak ilan ediniz. Nikaha ilan ediniz. Mescidlerde kıyınız. Nikahta def çalınız. Bak def biliyorsunuz çalgısız bir şeydir yani böyle sadece bir efendim e, bir kuru bir şey yani. Heh, ses çıkaran bir kuru bir şey. Ondan sonra bu mesela yine buna benzeyen bir şey daha vardır. Mesela e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda efendim iki tane cariye kız mesela efendim e, şey yaparlardı. Mesela e, böyle işte e, onun önünde efendim e, şey söylerlerdi yani mesela efendim işte e, ilahi diyelim. E, bugünkü manada mesela Hatta efendim o esnada diyor, e, baktım diyor, o, o günde boğaz günüyle ilgiliydi. Bak, boğaz günü diyor, ile ilgili şiirleri def çalarak terennüm eden iki cariye bulunuyordu. O şiiri söylerdi, def çalarak. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor, yatağına yatıp yüzünü öbür tarafa çevirdi. Sonra Hz. Ebubekir içeri girdi. Bu ne hal dedi Resulullah'ın huzurunda şeytanın mizmarı. Bakın. Yani mesela bu yönüyle de bu meseleye dayanan, hara, bunun haram oluşunu buna da dayandırıyorlar yani. Evet. Şeytanın dediği sesi nedir dedi, ne gezer dedi, beni azarladı. Bunun üzerine Resulullah dönüp onlara, bırak onları her milletin bir bayramı vardır, var bu da bu bayramımız olsun dedi. Bu da onların bayramı olsun dedi yani, bu da bizim bayramımızdır diye. Mesela bu da nedir yani işte bu bayram hangi bayramdaki yani o bu asla ilgili. Yani bu az savaşının neticesini kazanılmış veya teşvik edilmiş o şeyle ilgili. Ondan sonra işte mesela bak şimdi burada karışıklık noktalardaki şeyleri okuduğunuz zaman burada o noktayı bulmak biraz zordur. Ama mesela burada neticede diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre eğlenmenin, eğlenmek için çalınan tüm çalgılar halindir. Evet. Bakın. Yani bu sayı, bu sayı, He işte ben o, orada ben, o işte çalgı çalmakla ilgili... Ee, Burada bir görsen Belki aynı aynıdır Senin söylediğin aynı şeydir yani aynı e, Ama işte diğer şeylere de bakmak lazım Bak mesela burada Burada biraz bu yönleri bazı şeylerini getirmiş Burada da mesela ben bak, mesela El gına ırık yetuzına Mesela efendim bu e, mesela zina, e, çalgı zinaya çağırıcıdır. Mesela bunu hadis diyenler de mesela zayıf diyenler de var. Sahih diyenler de var ve sahilinde sahih sahi olduğunu ispatlayanlar da var. Ve niyetinde buna mesela işte sormuşlar. işte kim mesela yani bu çalgı ne içindir demiş? Bunu münafıklar yapar. Yani mesela bu münafıkların özellikleridir şeklinde. İşte buna benzeyen birçok mesela e, ee, üstü kapalı meseleler var. Ama o üstü kapalı meseleleri diğer meselelerle mesela şimdi e, bu neye benziyor biliyor musun? Mesela Kur'an'da mesela nesih ayeti olduğu gibi hadiste de nesih vardır. Mesela şimdi Cenab-ı Hak ayet, bir ayet kermede diyor ki sizden olan sabırlı sabırlı on kişi kafirlerden olan yirmi kişiyi döver. Bakın dikkat buyurun. Buna çok, çok mesela ince bir meseledir yani. Yani demek ki bir kişi 2000 ki mesela 100 kişi 2000 kişiyi dövebilir yani savaşta kazanabilir. E şimdi bir diğer bir ayette de sizden olan efendim sabırlı iki kişi kafirlerden olan iki kişiyi dövebilir yani savaşı kazanabilir. Şimdi burada da yani görünüm itibariyle iki ayet taban taban zıt bir ayet var değil mi? Bir tarafta efendim sizde mesela bir kişi 20 kişiye kafedir bir tarafta bir kişi iki kişiye kafedir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ardında diyor ki Allah diyor, gücünüzü ölçtü ve bildi diyor. Ve bundan sonra efendim sizin üzerinizdeki diyor yükümlülüğü kaldırdı. E düşünün eğer mesela Allah bunu e, devam, daimi olarak bıraksaydı. Mesela bu ayet Kur'an'da okuma olarak kaldı. Ama hükmü kalktı. Bak mesela kıraatı var hükmü yok. Şimdi sizin yükünüzü buldum ve size efendim yükünüz hafiflensin diye Mesela Cenab-ı Hak ne yaptı? Biri mesela 22'ye düşürdü yani. Eğer öyle olmamış olsaydı o zaman bir Müslüman savaşta, savaşta bir Müslüman 20 kişiyle mesela savaşmak zorunda kalacaktı. Bu da çok kürfetli bir meseleydi yani. İşte onun için mesela diğer hadisler de buna benzeyen mesela nesi edilen hadisler vardır. Mesela efendim mensu hadisler vardır. Mesela belki getiren kişi hadisin hangi dalda olduğunu bilmediği halde oraya getirip koyarsa o zaman mesele karma olur. Tamam, benim benim baba. babam, o benim babam. Kaynak çok önemli. Oluyor. Kaynak çok önemli. Hı, çok önemli. Ya mesela, eee e, buyur, buyur canım. Tüm eğlenmek çalgılara haramdır diyor. Mesela bak. Tabi, tabi Bak mesela ha şuradan mesela aynı şunu diyor. Çalgı bizi o an eğlendiriyorsa Evet. Evet. Evet, eğlendiriyorsa dinlemeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Yani o o çalgı bizim yerimiz o ha, eğlendiriyor. Hah. Bitti. Yani, yani bizim nefsi yani nefsimize hoş gelmese bile orayı terk etmemiz lazım. Hatta diyor Cenab-ı Hak mesela eğer diyor efendim onlar mesela boş söze daldıklarında diyor Allah'ın zikri unutulduğundan o meclisi terk et diyor bak. E şimdi öyle bir meclisten nerede Allah'ın zikri var ki? Lüzumsuz konuşma. Lüzumsuz konuşma. Herkes hopluyor zıplıyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Kimsenin kimseden şeyi yok. Yani onun için bu, bu çok mesele çok önemlidir. Yani o nokta, noktaya iyi dikkat etmek lazım. Buyurun, buyurun efendim. Evet, bir insan aklından bir şey şunu veya kalbinden veya aklından baştan abi. Bir insanın aklından veya kalbinden günah olabilecek bir şey geçti. Evet. Ama bunu diliyle içler etmedi. Herhangi bir azasinden de bunu bir fil yapmadı. Bu günah sayılır mı? Ee, bir de, de devam ediyorum. Ee, e dev konusunda, işte ağaçtan bir kaslak, yüzüne bir der yapıştırılmış. Eskiden bizim orada büyükler vardı, yani sabahlarda da zikir ederdi, dev çağırdı. Evet. Dev bu kadar bir şey o yani. Kadar, o kadar, He, o kadar. bir de ilahi diniyoruz şimdi ilahi kasetleri, müzikleri ya meyi ya kaval. Evet. Ee, ilahi güzel. Evet. Tamam, evet. söz olarak güzel. Evet. Ama o kaydı olarak aynı şarkı türkü şeyi gibi, kaydesi gibi, çalgısı. Evet. Yani evet. çok hoş çalıyor. Meyi veya da kahvalı çalıyor, güzel çalıyor. Evet. Ee, bir de demin Şia'nın e, konusunu ben ilk defa duydum. Evet. Tövbe haşa, yani Peygamber Efendimiz'in hanımını annemize veya işte e, diğer İslam büyüklerine böyle bir şeylerde bulunmak, zalimde bulunmak... E, yani bir değil ki bir Müslümanın, Müslüman olmayan kişiyi bile götürür. Bunu açık açık oturumlarda bile. nasıl nasıl diyebilirler bunu? 3 saat davul yapmış da hatta hatta. Öyle bir şey zanda bu nasıl onun Müslümanlıkla alakası yok. Adamı götürür valla. Evet. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Baba buyursun istersen. Çıkış Şimdi öyle zamanı hocalarımız var ki baba. Geçenlerde ben program izledim. Ya er vel cemaat yani biren zatlar bile diyor ki bakın diyor bizim bizim çocuklarımıza diyor ne Muavi'i ismini görürsünüz diyor ne Ezid ismini görürsünüz diyor. Yani oradan bile bir teşbih yapıyor, ben benzetme yapıyor. Anlatabiliyor ya, ya. mı baba? Yani Muavi Hazreti Muavi Haşer yani hani Yezi belki belki Yezi belki başka AKP kolonları ama Hazreti Muavi hakkında düşünebiliyor musun baba? Diyor ki siz bizim çocuklarımıza diyor Hazreti Muaviye ismini bulamazsınız diyor. Yezi ismini bulamazsınız diyor. Yok bu söyler. Yok hayır hayır. Bunu ben şey şey söylüyorum. Hani Ebu Zübeyr cemaat diyen bir hoca efendi. Evet. daha <gülüyor> Şimdi eee de Muaviye'yi aynı kategoriye koydun gibi geldi. Şimdi bence arasında dağlar kadar fark var. Yazit hani baba e, de oğlu da olsa e, çok farklı oluyor. Evet. Yazit apaçık bir hata yapmıştır ve yani ne kadar Müslüman olursa olsun. Hani Muaviye zaten sahabidir evet. Hazreti Muaviye. Evet. Bence çok farklıdır. Hani Hem evet. iki, bu söyleyen kimse de aynı kategori. Hem Yezid koymuş hem Muaviye koymuş. Evet. Tamam da evet. bir, bence bir ayırmak lazım. Bilmiyorum ki Yezid'i bir de Yezid hakkında da görüşlerinizi almak istiyorum. Ben evet. o, onun hangi kategoriye koyacağız biz. Evet. Evet. Allah razı olsun. Ee, önce bir e, Cafer abimin e, sormuş olduğu e, soruyu şey yapalım. Şimdi Cenabak hemen Amenesur sur resul suresinin üzerindeki ilk ayeti: "Lillahi mafîl-çemawati ve mafîl-ard, ve intubdu mafî amfusukum ve ve kulli kadir. Cenabak buyuruyor ki siz kalplerinize, içinizdekini saklasanız da, açıklasanız da mutlaka Allah onu bilir ve ondan dolayı sorumlusunuz. Şimdi bu ayet eğer Allah bizi sorgularsa çok sorumluyuz. Ama ardında Allahu Teala diyor ki mesela ben yükünüzü indirdim diyor. La yükellifullahu <gülüyor> nefsen illa vusa'la. Allah'ın hiçbir gücünün, hiçbir yükünün. Mesela bu ayet içinizdeki şeyden dahi sorumlu tutuyor insanı yani. Eğer yani diyelim ki ben içimde mesela birisine karşı bir kim beslediysem, bir öfke varsa, bir şey varsa o öf öfkeden dolayı Allah bunu bildiği için ondan dahi günaha girmiş olabiliyorum. Ama diğer ayet diyor ki yok diyor. diyor sen içindekini diyor. Efendim eğer tutup mesela o içindeki olan bir duyguyu, mesela bir kötü bir şey düşünmüş bir insan, o kötü bir şey düşündüğünden ötürü onu fiiliyata dökmedikçe günah yazılmaz. Ne zaman fiiliyata dökülürse o zaman günah yazılır. Ee, e, diğer bir e, şeyde e, hangi şey için bir, bir, bir o meseleydi değil mi? He, bu ilahiler konusunda mesela işte efendim bak ben şurada yine bu şeyle ilgili bir şey daha mesela gördüm. Cenab-ı Hak ayet kerimede buyuruyor ki sana Kur'an nazil olduktan sonra zalim insan gruplarla oturma. Yani eğer bir insan Allah'a oturduğun bir meclis Allah'ın zikri terk ediyorsa, dini terk ediyorsa, kitabı terk ediyorsa terk ettiğinden öteli zalim oluyor. O zalimlerle beraber oturma diyor allah Teala burada mesela yine dediğimiz gibi mesela İmam Ebu Hanife'ye göre diyor çalgıların tümü haramdır Allah Allah. efendim heh, bütün heh. ondan sonra mesela efendim çalgı ve oyun çalınan oyun mesela düğün yapılan evin yemek yenen kısmından örnek olan olmayan insanlar dahi bile orada oturmaları caiz değildir diyor ve Kur'an'ın şu gösteriyor. Çünkü sana Kur'an okuma mesela nazil olduktan sonra zalim insanlar, gruplarla beraber oturma. Maide suresi ayet 68. Ondan sonra efendim, şimdi e, bu e, Hüseyin'in söylemiş olduğu Hazreti Muaviye ile Yezid'in Hazreti Muaviye bir sahabidir. Resulullah'ın vahiy katiplerinde bir katiptir ve efendim bunun ölçüsü ile Yezid'in ölçüsü arasında çok fark vardır. Yezid'in yapmış olduğu günahkarlık Efendim, onun Allah Resulünün efendimiz soyuğu mesela sülalesinin köküsünün kazılması, bunun Hazreti Muaviye radıyallahu an hazretleriyle alakalı ufak ve zerre miktarı bir şeyi yoktu. Eğer ki şayet belki hayatta olmuş olsaydı o şeyin dökülmesi kesinlikle müm mümkün olmayacaktı. O kanın dökülmesi kesinlikle mümkün olmayacaktı. Ama maalesef işte bugün e, Serhat Efendi'nin dediği gibi Hazreti Muaviye ile efendim işte e, Yezidi mesela ikisini de bir muaviye de koyduk, koymuyoruz ezi yezi de değil mi diyorlar. Evet. He, bunu he, işte bu çok yanlış bir şeydir. Bugün mesela tamam sen Yazid için bir şey zalim diyebilirsin, birçok şey söyleyebilirsin ama bunu mesela eşittir Hz. Muaviye için diyemezsin. Nauzu çünkü bu bu mesela sabidir, Peygamber arkadaşıdır. Peygamberle oturmuş, peygamberle kalkmış, peygamberle yatmış bir sabidir. Onun için dolayısıyla vahiy katibidir. Biz onun hakkında nasıl öyle bir şey söyleyebilirdik? E, yavrum senin son e, oydu değil mi? Ha Evet, şimdi e, bizim e, Muhammed Şamil Efendi e, bize e, bir şey okuyacak. Şöyle bir yakınlaş bakalım yavrum benim. E, Muhammed Şamil Efendi, e, şimdi bize Efendim Allah'ın e, zati ve subuti sıfatlarını, bu iki sıfatı okuyacak. E, buyurun Muhammed Şamil Efendi. Allah'ın zati ve subuti sıfatları kaç tanedir? Altı tanedir. Hı, say bakayım. Hı bir vücut var olmak iki evet. kıdem ıı, evet. evveli olmak o üç dedim biraz kaçırdım Peki. şey heyecanlıyım he <gülüyor> ha, o böyle bakmak istedim hadi, hadi, hadi, hadi. Tamam. vücut var mı kıdem evveli olmak beka olmak <gülüyor> Mekan sonu olmak, vahdaniyet bil olmak, muhalefetin vazis benzer olmak, kıyamın hepsi muhtaç olmak, evet. alınmak, hayat dil olmak, ilim bilmektir, semeyi işitmektir, basar görmektir, irade dilemektir, kudret gücü etmektir, kelam konuşmaktır, tek tekvim icat etmektir. Evet. Mu? Hı -hı. Peki. Başka? bize tavsiye edeceğiniz, araştırdığınız efendim söyleyeceğiniz, soracağınız bir şey var mı? Tabi. Buyurun canım. 4 dört, dört imam hakkında soracaktım. Şimdi bizim günümüzde dört imam işte bildiğimiz e, Hazreti Ebu Hanife, e, Ahmet Bilhamel, işte e, Enes Bin Malik, işte e, İmam Şafii. Bu dördü ama e, önceki devirlerde daha böyle eee Edeb tertibine, tabirlere daha yakın devirlerde yani 100. yıllarda, 200. yıllarda evet. e, daha doğrusu 2. yüzyıldan sonra herhalde evet. işte T Te İbn Teymiyen'in veya da ondan önceki dönemlerde evet. dört iman farklıymış. Evet. İşte eee Şimdi Hı. isimlerini unuttum. Saat diye bir imam varmış herhalde Mısır'da. İşte e, bir e, Ezva diye Evzai, Evzai. Evzai diye bir imam varmış. İşte bu daha sonra var. Evet. Süfyanis Sevri. Daha sonra bu dört imam gene değişmiş. En sonki halinde mesela ilk e, herhalde 3-4 farklı bir şey var. Kategori var. E, i̇lk ikisinde mesela birisinde Şafii var. Birisinde Ahmet bin Hamel, Malik, Bağat imam. <gülüyor> ama Ebu Hanife yok. En sonda Ebu Hanife var ama en ilk e, zamanlarda yaşayan imamlardan bir tanesi İmam Ebu en 80, en 80 yılında doğmuştu evet. en, erken o doğmuş zaten evet. Evet. Yani, o zamana kadar ne oldu da Ebu Hanife yoktu da ondan sonra işte günümüzde bu Hanife meşhur oldu çıktı o zaman niye meşhur değildi evet ya onu... evet. evet oradaki 4 imamın Akay'da aynıdır, İthika'da aynıdır kitabında, mesela İbn-i Teymiye'nin dört imam denilince e, bizim şu anki dört imam terkimizden sadece İmam Malik var, diğerleri farklı, sizin az önce söylediğiniz imamlar. Evet. Dört imam denilince farklı, bizim ki imamlardan sadece İmam Malik var, evet. diğerleri farklıymış, mesela bazı alimler de dört imam şeyi farklıymış, hani bu farklı nereden geliyor hocam? Allah razı, evet, Allah razı olsun Şimdi e, Hüseyin Efendinin e, ilk sorusundaki Şimdi bu daha önce Efendim işte çok parlak değilken Sonra nasıl parlandı gibi oldu Değil mi? Mesela İmam Ebu Hanife Hazretleri için dediniz He, he Evet evet. Şimdi tabi bu mesela Bunun şöyle mesela müştehitler arasından işte daha önce bu şeyi okuduğumuzdan ötürü mesela şunu diyordu mesela mezhebindeki fikri noktalardaki mesela ayet ve hadisi bulmadığı yerde kıyasa daha çok başvurduğundan ötürü bu meseleden ötürü mesela biraz e, kenarda bırakılmış gibi oldu ama aslında e, tabii onu mesela o bırakılması onun büyüklüğüne zedere getirmiyor. Nihayetinde mesela e, yani e, her alim, ulema, tenkite uğramıştır, sonra anlaşılmıştır, sonra da mesela zamanca sözleri, efendim özleri anlaşılmıştır. Yani İmam Azam ge gerek İmam Azam gerek diğer üç imamlar mesela bunlar zaman efendim akımıyla kendi talebeleri tarafından parlatılarak efendim işte mesela etraf toplamışlardır, kenar mesela in insan toplamışlardır onu mesela düşünün. Şimdi örneğin diyelim ki siz bir e, üniversitede okuyorsunuz. O üniversitenin bütün efendim e, şeyi bütün e, programları aynıdır. İster mesela sizden sonrakilerde gelse o yine aynı. Sizden sonrakilerde gelse yine o aynı. E, o devam ettikçe aynen mesela sizin önce mezun olmanız sonra mezun olanlar arasında hiçbir fark yoktur. Siz önce okumuşsunuz mezun olmuşsunuz. O sonra okumuş mezun olmuştur. Ve dolayısıyla yine paylaştığınız fikir noktanız aynıdır. İşte bu bu sebepten ötürü mesela biraz o kıyas meselelerine biraz mesele daha çok ağırlık verildiği için İmam Azam bu Hanife Hazretleri de zaten o zamandaki efendim eğer ki o, o konularla ilgili kıyas ettiği konularda ayet ve hadisi bulsaydı zaten onu mesela ona göre hüküm çıkaracaktı. Bulamadığı için kıyasa başvurmuştu ve bu da onun büyüklüğüne zede getirmiyor ve dolayısıyla efendim e, bu yine aynen mesela o kategori içerisindedir. Efendim Rabbim inşallah onların derecelerini yükseltsin bizi de onların şefaatine ilhak eylesin Allah-u Teala onlara vermiş olduğu ilmi bize de o ilmeni keşke keşke şu anda mesela onların çeyrek ilmini bir bilseydik ne mutlu olurdu bize yani. Yani i̇şte onun için e, bu şeyden ötürü mesela sadece bu e, daha önce de dedim mesela mezhep sadece dört tane ile sınırlı değildi. Sufyan-ı Sevri'nin mezhebi vardı, efendim İmam-ı Evzai'nin mezhebi vardı, Hasan-ı Basri'nin mezhebi vardı. Bunlar taraftar toplamadıkları için kendiliğinde sönüp gittiler yani. Fakat diğer bu mesela efendim dört büyük imam, efendim mezheplerindeki mensup olan insanlar bunlar taraftar topladılar. Efendim e, ço mesela bugün şimdi şey Mısır tarafı çoğu Şafii'dir. Mesela efendim... Ee, şey tarafı mesela Türkiye'nin çoğu mesela Hanefidir. Efendim işte birçok mesela e, şeyde Pakistan'da Hanefi de var, Şafii de var. Efendim Suda Azerbaycan'da Şafii de var, M Malik'i daha çok var, Hanbeli daha çok var. Yani bu farklı farklı yörelerde efendim şey yapılmıştır ve dolayısıyla biraz da bazen insanların müteasıplığından ötürü yani işte bir ileri git, git, gidilmiş bir geri gelinmiştir. Halbuki mesela hiçbir şekilde bizim dinimizdeki zaten kendi ifadeleri odur diyor. Mesela sahih hadisini de bulursanız benim mezhebim sahih hadistir demiştir. Yani bunu mesela biz o efendim şey verdik onlara yani onlar zaten bizim onlara eğer şu anda hayatta olmuş olsaydılar mesela bizim hatta hiç unutmuyorum Yahya bin Ma'in Hazretleri olsa gerek onun döneminde o kadar efendim meseleler uydurmuşlardır ki bir gün efendim bir mescidin içindeyken birisi onlar hakkında diyor işte Yahya bin Ma'in böyle dedi şu şu şöyle dedi. Onlar birbirlerinin yüzüne bakarak ya Allah Allah biz böyle bir şey söylemedik bu nasıl mesela çıktı. Yani onlar adına da nice şeyler mesela uydurulmuştur. İşte onun için o noktada Allah hamdolsun yine bu şekilde öyle veya böyle de olsa efendim nakiller bize bir şey, sahih bir şekilde gelmiştir. Her ne kadar önünde mesela efendim, yalnız bu imamlar arasında biraz ufak tefek ihtiyat farkları vardır. Mesela bir imama göre abdest boz Mesela diyelim ki bir insanın eli hanımının eline değerken abdesti bozması gerektirirken diğer bir imama göre bozmuyor. Mesela ama dört mezhebedeki imamın efendim, ittifak ettiği bir nokta vardır. Efendim, şehvetle dokunursa dört mezhebe göre de bozulur. Şafii'de şehvetle de olsa, şehvetsiz de olsa, dokunsa bozulur. Hane fide dokunduğu zaman bozulmaz ama o mezhepte mesela bir mezhep mesela diyelim ki abdest dokunma abdest, abdesti bozduğundan ötürü o mezhepte, o mezhepte sahip olan bir insan zaten ileride inşallah Allah nasip ederse ömrümüz uzarsa o namaz bölümlerine gelirsek onları göreceğiz inşallah şimdi o noktada mesela Nur Lizah kitabında çok güzel bir fıkıh kitabıdır Hanefi fıkhının orada diyor ki mesela müstehaf, nama, abdestin müstehaplarını sayarken diyor bir mezhepte mesela ihtilaf olduğundan ötürü bu mezhebin mesela işte efendim yapılan bir şeyin diyelim ki bir e, abdest bozuntudan ötürü efendim hanefi olan bir insanın diyor mesela eli hanımının eline dokunduğu zaman <gülüyor> eli hanımının eline dokunduğu zaman diğer mezheplere e, muhalefet etmemesi için çünkü bir mezhepte var ki mesela bozuluyordu e, dolayısıyla sen de o tehlikeyi o geçirmemen için o mezhebe efendim işte o ihtilafta kurtulmanın yolu abdest almak müstehaptır demiştir yani. İşte ondan, onun için zaten bunlar da mesela e, böyle şeyler de mesela. Şimdi mesela diyelim ki aynı bir kurban misali gibi İmam Azam Hazretleri yani farklılıklar buradan yani iştihat farkları, anlayış farkları me meydana çıkartmıştır. Mesela Süreyi İnne Atayna İnne kel İnne Atayna Kel Kavzar Cenab-ı Hak diyor ki muhakkak ki bir sana efendim kevseri verdik. Şimdi orada... Efendim kurbanla ilgili bir mesele çıkıyor. Hazreti Peygamber Hazreti e, mesela e, İmam Azam ve bu Hanefi Hazretleri diyor Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Hazreti Peygambere diyor vacip kıldığı bir kurbanı o zaman kurban efendim ümmetine de vaciptir. İmam Şafii başka bir meseleye, başka bir mesnede, başka bir hadise, başka bir şeye dayanmış şah, efendim işte e, kurban vacip değil sünnet-i müekkededir demiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu bu açıdan mesela cemaat namazlar, cemaatten namazlar, işte efendim e, farz namazları, işte efendim müsteh tap namazlar işte efendim buna benzeyen birçok mesela diyelim e, Hanefi mezhebinde e, hiçbir şekilde sebepli bir namaz dahi olsa herhangi bir namazı mesela siz kerahat vaktinde kılma şeyiniz yoktur. Ama diğer mezheplerde kerahat vaktinde bile olsa sebebe dayalı bir namaz varsa kılınabilir anlatabiliyor muyum? Yani bu bir rahmettir aslında bir manada. bir no, O noktada baktığımız zaman ha, onlar, o ihtiyaçların farklı olması. Biz o ihtiyaçlar arası, arasında düşünün. Mesela öyle bir duruma geldin. Haca gideceksin. Yoldasın. Hacın içerisindesin. İşte tavaftasın. Elin hal bir yabancı bir kadının eline değdi. Sen şafi mezhebindesin. Abdestin gitti. Efendim ne olacak? Sen kalkacaksın. O, o mezhebe efendim mezhebin hükmüne göre abdestin yerindedir. O abdestle namazını devam edebilirsin. Hiçbir sakınca da yoktur. E, mesela Hanefilerde yine diyelim mesela şeyde şey var. Mesela Arafat'tan başka Cemi Takdim ve Teahhir diye bir mesele yoktur. Ama Şafiilerde veya diğer başka mezheplerde Cemi Takdim ve Teahhir vardır. Siz mesela nasılsa ya ben Hanefiyim deyip mesela Cemi Takdim'i terk et, e, e, kendi mezhebinize göre de devam edebilirsiniz. Ama sıkıntı olduğu yerde hiçbir sakınca da yoktur. Efendim Cemi Takdim de yapabilirsiniz, Cemi Teahhir de yapabilirsiniz. Yani işte onun için buradaki farklar burada meydana gelmiştir yani fıkhi meselelerde yine şiaya baktığınız zaman mesela bakıyorsun yine şianın da kendisine göre bir takım delilleri vardır sahih delilleri de vardır, hadis delilleri vardır onların ehl sünnetin sahih kabul ettiği bazı şeyleri zayih kabul ederler hatta uydurma kabul ederler. Mesela bazıları da mesela ittifak ederler. Ben hiç unutmuyorum bir tarihte Efendim bu 89 civarlarında olsa gerek Şamil İslam, İslam Ansiklopedisi yeni çıkmıştı. el esas fit bu Said Havanın şey yeni çıkmıştı. Ben o dönemlerde bunların efendim bu 2-3 kitabın şeyi temsilciliğini yapıyordum. O sırada sahi bir e, kita şey vardı mesela bir yayın evi İkra diye bir yayın var. Onun mesela yok Ötüken yayınları vardı. Ötüken yayınlarını Said Buhari'nin efendim şeyini de almıştım bu o da yeni çıkmıştı. Onun efendim temsilciliğini de almıştım. Tanıtıyordum yani. Şimdi bir yere gittim. Adam dedi ben Şia'yım ama dedi ben Buhari'yi alacağım dedi. Ben çünkü mesela bu hadisler sahiptir dedi. Yani şimdi kabul ediyorlar. İşte bazılarını kabul etmiyorlar mesela. İşte o açıdan tabi burada da yine efendim o onlarla oturup Derli boylu, mesela ince, derin meselelere inerek kaynaklarıyla konuşmak gerekiyor. Yoksa mesela yani uzakta bir şey anlaşılamıyor. Bakıyorsun mesela hakikaten çok mesela derin bir kaynakları var. Ama mesela işte Hazreti Ali adına mesela çok mesela uydurmuş hadisler de vardır. İşte bu sebepten bunları ayırabilecek ilmi bir kariyer gerekiyor. Evet evet. Burası tamam mı artık bir şey mesele kalmadı değil mi pek. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun Nebiyul Ümmi ve alih ve ashabi ecmaîn. ve اللهم إنا نسألك علم نافع ورسق طيب وعمل متقبل اللهم إنا نعوذ بك من, من, من, من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلم بسم الله الرحمن الرحيم ve eyyâ ke nesta'înih lina sıratal müstakîm sıratallezîne en'amte aleyhim gayril Evet. Evet Cafer abi, şeref verdiniz. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Allah razı olsun. Başım göğüs üstüne geldiniz. İyi oldu. Böyle bir rahmet oluyor biliyor musun? Güzel oluyor. Maşallah gençlerle de elhamdülillah şöyle bir kaynaşma oluyor. Bir